Merhaba değerli arkadaşlar. Bu programımızda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Lisans Programı'nda okumakta olduğumuz İlk Çağ Felsefesi kitabında ele alınan bazı konular üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu söyleşide Yunan dünyasının felsefenin ortaya çıkmasından önceki genel görünümü, felsefenin ortaya çıkış ve gelişim süreci ve ilk filozoflar üzerinde duracağız. Bu söyleşide öncelikle bana eşlik edecek olan e, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Sayın Serdar Uslu'yu sizlere takdim etmek istiyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk teşekkür ederim. İlk çağ felsefesi e, çok geniş bir döneme önemli bir tarihsel döneme gönderme yapıyor. Evet. Bu dönem aynı zamanda felsefenin ortaya çıktığı ve geliştiği ilk dönem olması bakımından da bizim için çok önemli. Evet. Şimdi İlk çağ deyince aynı zamanda Yunan uygarlığı dışında Çin, Hint, İran, Mezopotamya, Mısır gibi uygarlıkların birikimleri ve kazanımlarını da hesap etmek durumundayız. Evet. Tabii. Dolayısıyla ilk çağ oldukça geniş içerikli gönderimi olan bir evet. ifade. Ama ilk çağ felsefesi dediğimiz anda bir anda kendimizi Yunan özel örneğine odaklanmış biçimde buluyoruz. Evet bunun başlıca nedeni antik dünyanın diğer uygarlıklarında bizim bugün anladığımız anlamda sistemli bir felsefe geleneğinin oluşmamış olmasıdır. Hı. Felsefenin antik dünyanın diğer uygarlıklarında değil de Yunan uygarlığında e, gelişmiş olması üzerine de çok şey söylenmiş. Bu konuda çok tartışmalar olmuş. E, felsefenin gelişim süreciyle bu uygarlığın yani Yunan uygarlığının genel özellikleri genellikle birbiriyle olumlu biçimde bağlantılandırılmıştır. Evet. Sizce böyle bir ilişki kurma ne ölçüde haklı evet. ve gerçekten antik çağ Yunan uygarlığının kendine has bir takım özellikleri hakikaten felsefenin gelişimine kolaylık sağlayacak, Niteliklere mi sahipti? Evet. Tabii haklısınız. Çünkü ilk çağ felsefesi kitabını okuyan arkadaşlarımızın da rahatlıkla görebilecekleri gibi burada Yunan felsefesi dışında bir şeyden bahsedilmiyor. O zaman demek ki ilk çağ felsefesi demek bir anlamda antik Yunan felsefesi demek. Ama bu sizin de söylediğiniz gibi Hint, Çin, Mısır, Mezopotamya gibi çok köklü ilk çağ uygarlıklarının birikimlerini reddetmek anlamına gelmez. Siz zaten sorunun yanıtını kendi sorunuzda verdiniz. Orada geçiyor bu ifade sistematik bir felsefi düşünüş biçiminin ortaya çıkmış olması ve sonraki uygarlıklara miras kalmış olması bakımından sonraki nesillere miras kalmış olması bakımından orada bir sistemli felsefi düşünce görüyoruz. Bu bakımdan da ilk çağ felsefesi ifadesinden biz daha çok Yunan felsefesinden anlıyoruz. İtekin antik dünyada Yunanca dışında uzun bir süre bir felsefe etkinliği de gerçekleştirilmemiştir. Anladığımız manada bir felsefe etkinliği. Öyleyse e, felsefe dediğimiz rasyonel bir sorgulama etkinliğinin bir ürünü. Böyle diyebilir miyiz? Tabii yani şimdi sistemli düşünme dediğimiz şey, sonuç itibariyle düşünce, akıl ve aklın bir takım sorunlara sistemli olarak uygulanması dediğimiz şey, rasyonel bir düşünceyi, rasyonel bir sorgulama sürecini beraberinde götürüyor. Dolayısıyla antik Yunan felsefesi, en başta rasyonel bir düşünme sürecinin, rasyonel bir sorgulama sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ee, böyle bir tespitte bulunmak yerinde olacak. Peki bu rasyonel sorgulama süreci dediğimiz sistemli düşüncenin zeminini oluşturan bu sorgulama süreci felsefeyle birlikte mi başladı? Yoksa felsefenin ortaya çıkmasından önce antik Yunan'da, mitoslarda, tarih yazıcılarında, tragedya yazarlarında ya da Yuman yasa yapıcılarında, Acaba bu sorgulama sürecine bizi götüren bir arayış kuşkusuz var mı yoktu? Var ee, çünkü sonuç itibariyle insan düşünen bir varlık ve düşüncenin de felsefe ile birlikte başladığını söyleyemeyiz. Yunan geleneğine baktığımız zaman Antik Yunan geleneğine orada mitos'ta sizin de söylediğiniz gibi yasa yapıcıların etkinliklerinde, tarih yazıcılarının etkinliklerinde ve özellikle tragedi yazarlarında bu türden bir rasyonel sorgulama sürecine ilişkin çok önemli işaretler yürüyoruz. Ve o yüzden de felsefe tarihini bu etkinliklerle birlikte başlatmak daha doğru olur kanaatindeyim. Öyleyse felsefe ile ilgili söylenen bir sözü daha gündeme getirmek istiyorum müsaadenizle. Evet. Genelde mitostan logos'a doğru bir dönüşüm gibi bir benzetme kullanılır felsefe evet, için. Böyle evet, bir tabir doğru. kullanılır. Ee, Tabi bu genel niteleyiş şuna da işaret ediyor felsefe ilk ortaya çıktığında mitoslarla örülmüş bir evren düzeni anlayışıyla karşı karşıya geliyor Evet. ve bu anlayışla yüzleşerek gelişme ortamı buluyor kendisine doğrudur şimdi insan evrende doğada yaşayan bir varlık ama şöyle söylemek daha yerinde olur bir doğa anlayışı içerisinde yaşıyor yani kendi doğa anlayışını türeten ve o anlayış içerisinde yaşayan bir varlıktır insan Yunanlılar da böyle bir doğa anlayışına sahiplerdi, yani biyolojik olarak doğada yaşıyorlardı ama aynı zamanda bir doğa anlayışları, kültürlerinin, medeniyetlerinin sonucu olan bir doğa anlayışları vardı ve bu doğa anlayışı da tamamen mitoslar tarafından şekillendirilmiş bir doğa anlayışıydı. Bu bakımdan eğer düşünecek olursak meseleyi felsefede ilk ortaya çıktınız, sizin söylediğiniz gibi önce bu mitoslarla övülmüş olan doğa anlayışı ile hesaplaşmak mecburiyetinde. Ama daha önceki sorunuza da ben göndermedi bunlarak şunu söyleyebilirim ki mitos da statik bir yapı değil. Onun da kendi içerisinde bir takım rasyonel sorgulamalar var. O sorgulamalar tarihsel süreç içerisinde bizi felsefenin ortaya çıkışına adım adım götürüyor. Yani mitos temelde evren anlayışı diyorsunuz. Evet. E, felsefeciler ortaya çıkmadan önce de başka bazı geleneklerce ya da başka bazı e, işte tragedi yazarları olsun diyebiliriz. E, tarih yazıcıları olsun evet, evet. ya da ya, Yunan yasa yapıcıları tarafından ciddi eleştirilere uğratılmış. Elbette, bu mesela, yönde bilgiler ediniyoruz. Tabii bunu somutlaştıracak olursak ki kitabımızda bunlar ayrıntılı olarak inceleniyor. Arkadaşlarımız soruya bakabilirler öğrencilerimiz. Ama mesela e, Homerus'un Hesiodos'un ve Orfeus'un ortaya koydukları bu üç aşamadan geçiyoruz biz Yunan evet. mitosunu. İlkinde Homerik düzende soy esaslı bir evren anlayışı vardır. Yani Yunan soylularının egemen olduğu bir tanısallık anlayışı var. Hesiodos'ta birlikte bu daha çok toprağa bağlılık, çalışma gibi değerlerle, yani köylü değerlerle evriliyor mitik evet, tabu. Ofiusçular da yani Dionysos, Orpheus gibi gizem öğretileri de daha çok bu geleneksel toplum yapılarından dışlanmış kesimler arasında rabet görüyor biraz da yeraltı teşkilatlanmalar olarak. Bugünkü tasavvufa benzer teşkilatlanmalar olarak. Ve bu üç aşamadan geçen mitos tarihsel süreç içerisinde Sorgulanıyor tabi. Kimlerce sorgulanıyor? Tarih yazıcılarınca sorgulanıyor. Yani mitoslarda anlatılan bir takım doğaüstü olaylar inandırıcılığını zamanla yitirince tarih yazıcıları mitosu bir tarihsel anlatı haline dönüştürüyorlar. Tragedi yazarları tarafından dönüştürülüyor çünkü bu mitik tablo insanın ahlaki değerlerine yabancı bir tablo. İnsan bu tabloda tanrıların bir oyuncağı gibi. E, Sanki kendi sanatçısı, iradesi tabi, olmayan bir varlık gibi evet, değil mi? Evet, de, tragedi sanatçısı ne yapıyor? Burada tanrılara isyan ediyor. Yani bu evren düzeni içindeki konforsuz konumuna isyan ediyor. Yani, tragedi eserleri evet. bunlarla dolu. Dolayısıyla zaten mitos, yamalı bohça gibi birçok farklı gelenekçe rasyonel sorgulamalara maruz bırakılmıştı. de böyle bir mirası devraldı. Yani felsefenin yani. işini kendisinden önce gelen eleştiriler bir hayli kolaylaştırdı diyebiliriz. Elbette kolaylaştırdı. Şunu şöyle özetleyebiliriz olayı. Mitos tarih yazıcılarınca tarihsel bir anlatı kimliğine büründürmeye çalışıldı. Tragedi yazarları tarafından daha ahlaki bir içerikle donatılması yolunda çeşitli adamlar atıldı. Yasa yapıcılar da site içerisinde onu yasal bir zemine oturttular. Yani daha akli esaslara dayalı yasalar yapmak. Dolayısıyla da gördüler. toplum yaşamını bu ilkelere göre toplum düzenlediler. Toplum yaşam zaten zamanla mitostan evet. koptu. Yani mitos artık toplum yaşamına da cevap Hizmet veremez hale, hale geldi. geldi. Evet. Yanıt veremez hale geldi ve felsefe böyle bir iklimde kendisine yeşereceği bir ortam bulabildi. Peki e, ayrı bir disiplin olarak Yunan uygarlığının merkezine bu ortamda oturduğunu söylediniz felsefenin. Bu süreç felsefe tarihçilerince de pek çok kez tartışılmış. Evet, evet. E, felsefenin ortaya çıkmasını e, sağlayan koşullar hakkında pek çok şey söylenmiştir. Sizce felsefenin ortaya çıkmasını sağlayan belli başlı koşullar, hani ana hatlarıyla özetleyecek olursak neler olur? Şimdi zaten e, şuraya kadar anlattıklarımızda bu sorun evet. yanıtı az buçuk verilmiş evet, oldu. Yani böyle bir gelenek var. Yani, mitostan memnun değil insan En azından belli entelektüellerin onu sorguladıklarını söyledik. Öte yandan tabi Yunan toplumunda felsefe neden ortaya çıktı? Bu önemli çok, bir soru. Evet çok çok önemli bir soru. Ve buna da birçok yanıtlar geliştirilmiştir. Bu yanıtların en bilineni de Aristoteles'in Metafizik isimli eserinde verdiği yanıt. Ne diyor o? Diyor ki sadece boş zamana sahip olma lüksüne kavuşabilen insanlar felsefi etkinliği gerçekleştirebilirler. Demek ki o zaman şunu söylemek mümkün ki evvela bir servet olacak, bir servet birikimi olacak. Ama evet. bu Tabi sorgulanmaya açık bir şey. Tabi Thomas Hobbes de 17. yüzyılda bunu farklı bir biçimde yineledi. Hatta boş zaman felsefenin anasıdır tarzında bir evet, ifadelendirişler. Evet. Tabi Hüterese... yani, Yunan felsefesi Yunan toplumunun içinde bulunduğu buhranlı dönemlerin de buna bir sebep olarak gösterenler var. Tam tersi fikirleri evet. savunanlar var. Sonra Yunan insanının dışa açıklığı, başka uygarlıkların bir olan yakınlıkları ve hayranlıkları. Mesela Mısır'ı tanıyıp da. Mısır Uygarlığı'nda hayran olmayan hiçbir Yunanlı düşünür yoktur. Tanıyıp da hayran olmayan hiçbir Yunanlı düşünür yoktur. Evet. Keza mesela deniz ticaretiyle gelen bir yatkınlık, başka kültürlere olan yatkınlık, kendi Alışveriş, kültürlerini onlarla, alışverişi. onunla mukayese etme, başka kültürlerle mukayese etme e, imkanına sahip olması Yunan insanın. Ama ben hepsinden önemsediğim bir neden vardır. Sitenin, Yunan sitesinin içinde bulunduğu durumdur bu. Yani sitenin demokratik bir site olması farklı sınıflarca, güç odaklarınca bir mücadele merkezi haline getirilmiş olması felsefenin gelişimini bilhassa kolaylaştırmıştır. Çünkü bir sınıf diğerini alt edemiyor, yok edemiyor. Yani bileklerini bükemeyen, birbirlerinin bileklerini bükemeyen iki önemli güç otağı, mesela demokratlar ve oligarklar gibi bir serbest fikir ortamı, düşünme ortamı, oluşturmuştur Yunan peki, bu, e, felsefenin gelişimi yani felsefe ortaya çıkıyor Yunan dünyasının bir tür merkezi konumuna oturuyor evet. ve Yunan kültüründe artık belirleyici bir rol oynamaya başlıyor peki bu ürün Yunan kültürünün ürünü olan bu felsefe Yunan insanının doğaya evrene insana bakışını nasıl etkiledi yani bu felsefi düşünüşteki özgün taraf ne işte şimdi burası meselenin yani bam teline bastığımız nokta Öyle olacak bir. buraya kadarki bir giriş olarak kabul edilmeliydi. Asıl felsefe burada başlıyor. Bir kere her şeyden önce doğayı sistemli olarak e, açıklamaya çalışmak çabasıdır. En birinci getirdiği şey bu. Yani ne yapıyor? Her şeyden önce doğayı yine doğanın kendisinde bulunan unsurlar vasıtasıyla açıklama eğilimi sergiliyor. Mesela az sonra değineceğiz ilk filozoflardan Thales su ile açıklayacak her şeyi. Bu bir. İkincisi ilke düşüncesini getirmiş olmasıdır insanlar ilke düşünecek yani, yani görünüşteki bu çokluğu evet. düşüncede, zihinde bir tür birliğe, bir tür birliğe şeye bağlamak. Tek bir ilke indirgemek, evet. tek bir ilkeden türetmek, tek bir ilkeyle açıklamak ikincisi. Üçüncüsü de, bu da diğerleri kadar önemli, bu ilkenin diğer bütün, yani etrafımızda gördüğümüz bütün bu farklı olguların hepsini birden açıklayabilecek bir güce sahip olmasıdır. Bu da felsefi açıklamayı işte sistematik kılan en önemli özellik. Bu, bunlar e, insanlığa gerçekten sonraki nesillerce geliştirilecek çok önemli bir düşünsel miras bırakmıştır. Ve bu miras günümüze kadar geliştirilmiştir. İlk filozof olma ayrıcalığı genellikle hep e, Thales'e ait gösterilmiştir. Evet. Gerçekten de Thales bu kadar önemli bir adam. Yani neden başkası değil de Thales? Ya, e, yani hiç ortada filozof denen bir adam yoktu. Evet. Birdenbire bu Thales dediğimiz şahsiyet ortaya çıktı. İşte arke sudur dedi ve yıllar sürecek, yüzyıllar sürecek felzefe tarihi ya da düşünce tarihi başlamış oldu. Evet. Öyle mi bakacağız? Şimdi tabii düşünce tarihine böyle milatlar belirlediğimiz vakit her zaman bir kayıt düşmemiz lazım. Bir kuşku kaydı düşmemiz lazım. Evet. Bu kadar kolay değildir bunları söylemek ama... Kales'in ilk filozof olmadığını söyleyen hiçbir felsefe kaynağına da sahip değiliz. Bu da açık bir gerçek. Neden böyle diyecek olursanız ondan bize kalan fragmanlara bakmak lazım. Sizin de söylediğiniz gibi her şey sudan meydana gelmiştir diyor. Şimdi bu ifadede her şey ve su. Yani bir yanda evrendeki bütün çokluk. Her şey bir yanda da tek bir şey. Su. Bütün her şeyi tek bir şeye indirgemek kolay bir e, düşünce başarısı değildir gerçekleştirmesi gereken ve bu küçük adım düşünce tarihi bakımından çok büyük bir sıçrama olarak kabul edilebilir ama şunu da özellikle vurgulamak lazım Thales'in bu maddeciliği yani siz de takdir edersiniz ki su diyerek aslında bir evet, maddeye yönlenmeye yani. bulunuyor. yani evlenir bir maddeyle zaten onlar için canlı maddecilik gibi bir canlı maddeci denir bunun sebebi de o ilk maddenin bizim anladığımız manada bir madde olmamasıdır o aynı zamanda bir tür ruhsallık, bir tür canlılık taşıyan bir madde. Kendine Neden kendine öyle oldu. olduğu düşünülmüş? Çünkü bir kere her şey eğer sudan türetilecekse o her şey içerisinde ruh da var. Evet. O her şey içerisinde tanrısallıklar da var. O her şey içerisinde canlılık da var. Salt bildiğimiz manada bir maddenin ruhu, canlılığı açıklayabilmesi mümkün mü? Elbette. Mümkün değil dolayısıyla... Zaten o ilk maddeye bir de canlı katfedeceksin. Bu yüzden de sizin söylediğiniz gibi hülozoist. Yani Hüloz, canlı madde. Evet. Hüle ve zoon. Yani hüle madde. Zoon da e, canlı anlamını taşıyınca evet, bu iki evet. sözcük birleşince canlı maddecilik biçiminde e, dilimize kazandırılabiliyor. Evet. E, bunun dışında yani Thales dışında e, başka düşünürler de var mı bu İlkeye bağlama, tek bir ilkeye bağlama. Şimdi tabi e, Thales hakkında konuşulacak edelim. çok şey var. Bunu evet. arkadaşlarımız kitaba bakacaklar ve kendileri e, ayrıntılarına girecekler. Ama genel hatlarıyla konuşmak gerekirse Thales bir kere milletliydi. Millette bugünkü Aydın ili sınırlarında bir evet. toplaktır. Yani bir Anadolu insanıydı Thales ve bir okulun da başındaydı. O okulun aynı zamanda iki Öğrencisi daha var. Bir tanesi dostur Biri de Anaksimenes'tir Ve bu üç düşünür. Millet okulu düşünürleri olarak Anadolu'lar evet. felsefe tarihinde. Şimdi bir kere Tales'in her şeyi tek bir ilkeden türetmesi o iki düşünüre de çok büyük bir ilham vermiştir. O yoldan gitmişlerdir. Örneğin anaksimanros suyun yerine Apeyron dediğimiz bir madde öneriyor. Şimdi o Apeyron nasıl bir şey yoksa soyut bir e yani şeydir. Yani onu çok bir tür kaldırıyor. madde olarak, onu bir tür madde olarak telaffuz edenler var ama daha çok belirsiz bir yapı olduğunu söylemekle yetinmemiz lazım. Bazıları sonsuz da diyor bunu. Şöyle diyelim, nicel bakımdan sınırsız, Evet. sonsuz değil sınırsız, nicel sınırsız. bakımdan nitel bakımdansa belirsiz. belirsiz. Böyle bir madde. Dünya, yani anaksimanda bize kalan fragmanlar gösteriyor ki her şey bundan meydana çıkıyor, apeyondan meydana evet. çıkıyor, tekrar ona dönüyor. Ama zıtlıklar halinde. Yani evlendeki her şey belli zıtlık ilişkiler içerisinde sıcak, soğuk, ıslak, kuru gibi. Hı hı. Ve bu zıtlıklar mesela diyelim ki gece ile gündüz arasındaki ilişkiyle ele evet. alalım. Gece apeurona dönüyor, apeurondan gündüz tekrar çıkıyor. Bir anlamda bu zıtlıklar birbirinin yerini alıyor. Aynen. Yani gündüzün, gündüzün, ve bütün sürecin de yöneticisi gündüzün. gibi adeta orkestranın başındaki şef gibi Apeiron'unu evet, yönetiyor, e, kaynaklık ediyor. Çok doğru. Çok doğru. Çünkü mesela Apeiron'u bir tür yasalılıkla ilişkilendirenler vardır. Bu yüzden de yasa düşüncesinin ilk felsefeye Anaksimandros'ta girdiğini, doğa yasası, evren yasası düşüncesini girdiğini söylerler. Peki Anaksimenes'te ne oluyor? Yani Anaksimenes sanki havayı arke olarak koyunca bir talese daha fazla yaklaşıyor ve Anaximandros'un bu Apeiron düşüncesi de yani o belirsiz, işte nicelik açısından, sonsuz madde anlayışından biraz uzaklaşıyor. Yani bir metafizik sıçrayış yapmak üzereyken sanki yine madde temeline bir geri dönüş yaşıyoruz gibi. Aynı Çok doğru. Içerisinde. Bunu söyleyenler vardır ama şunu da ifade edenler var tam tersine olarak. Yani Apeiron gibi belirsiz bir yapıdan tatmin olmadı. Hocasının su demesi daha ona makul geldi. Anaximenes'te söylediğiniz gibi suya benzer bir başka madde yani havayı işin içine koymuş. Ama her şey e, ondan onda daha kalmış. önemli bir şey vardır Anaksimenes'te Oluş sorunu da ilk defa orada açıklandığını göreceğiz. Yani tamam her şeyin kendisinden meydana geldiği ilke su veya apeyrol ama nasıl? İşte bu nasıl sorusu bizim için çok önemli bir soru. Onu da oluş sorunu diyoruz işte nasıl meydana geldi. Evet. Anaximenes'te bunu nasıl açıklar? Yoğuşma ve seyrelme evet. Sevgili arkadaşlar, bugün felsefenin ortaya çıkışını ve ilk filozofları konuşacağız. Önceki programımızdan da hatırlanacağı üzere, Millet Okulu etkileri günümüze kadar uzanan temel birkaç düşünce çizgisinden bir tanesiydi. Şimdi e, antik Yunan uygarlığının yayıldığı coğrafyada millet okulu dışında belki bir o ölçüde etkili olmuş e, bir başka okuldan da e, söz edilebilir. Bu da e, Güney İtalya'da ortaya çıkmış Pitagorasçılık. Bu evet. konu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şimdi tabii millet okulu doğa soruşturmalarının Son de iki probleme odaklandığını söylemiştik. Onu bir hatırlatmakta fayda var arkadaşlarımıza. O problemler arke sorunu ve oluş sorunuydu. Yani evren nereden meydana geldi, hangi ilk kaynaktan türedi ve nasıl türedi? Bu iki soru son derece önemli. Bu sorulara doğanın kendisinden yola çıkarak bugün doğa felsefesi adını verdiğimiz bir tutum içerisinde bir çözüm geliştirmeye çalışıyorlar bu düşünürler. Bu böyle bir düşünce çizgisi oluşturmuştur. Millet doğal felsefesi dediğimiz ve sonraki Yunan düşünlerini de etkilemiştir. Ama sizin de söylediğiniz gibi başka bir coğrafyada, yani Batı Anadolu'da bu süreç işlerken başka bir Yunan coğrafyasında, Güney İtalya'da daha gizemli, daha mistik, yani mistik akımlardan ve dinli öğretilerden etkilenmiş bir başka düşünce ekolü daha türedir. O da sizin söylediğiniz gibi pisagorculuktur. Pisagorculuğa baktığımız zaman orada daha çok, Dionysos ve Orpheus gizem öğretilerinin etkilerini görüyoruz. O öğretiler de daha çok yarı dini bir öğretiye vardırmıştır Pisagorcular. Ne diyorlar? Evren düzeninde özellikle iki yargı Pisagorcuların öne çıkar. Bunlardan bir tanesi evrenin bir uyum olduğu. Uyum sözcüğünün de burada harmonia, harmonia. yani unancasını harmoniyi da belirtelim. İkincisi de her şeyin sayılara dayandığı ifadesidir. Sayılara dayandı ifadesi. Şimdi tabii her şey sayılardan meydana gelmiştir veya sayılarla açıklanabilir demek. Acaba sayıları arke varsaymak anlamına mı gelir? Acaba arke mi? Yani şimdi su gibi bir şey mi anlıyorlar sayıdan? Hava gibi bir şey mi anlıyorlar sayıdan? Bu tabii kufkludur ve tartışmalıdır. Kimileri buna arke demişlerdir. Kimileri sayısal bir takım formülasyonlardan etkilenmişlerdir ama... Hepsinin önemlisi, Pisagorcuların burada matematikçi olduklarını anımsamak lazım. Evet, Pythagoras teoremi belki... Pisagor teorisi evet, Pisagoras veya Pisagor teorisi çok meşhur bir geometrik teoridir. Ve bu teorinin de mucidiydiler. Ve matematikle ilgili çalışmaları da onları gerçekten çok etkilemişti. Baktılar ki sayısal oranlar evrenin her yerinde işliyor. Gök cisimlerinin hareketleri sayısal olarak açıklanabiliyor müziği sayısal oranlarla açıklamak mümkün notaları Notasyon, sayısal oranlarla açıklamak ölçüler. mümkün evet. evet matematiğin kendisi zaten başlı başına bir değer Elbette. böyle olunca evren sayılardan meydana gelmiştir her şey sayıdır derken aslında burada sayıların evrendeki tüm olguları bu açıklama gücüne göndermede bulunuluyor gibi daha çok şimdi burada baktığımız zaman evrenin biri sayı ötekisi de pünoma dediğimiz iki kavramdan türetiyorlar. Evet, evet. Şimdi hatırlıyor musunuz? Önceki programımızda Anaksimenes'ten söz etmiştik. Ve Anaksimenes'in havasından bahsetmiştik. Evet, havayı her şeyin arkesi yapmasından. Her, her şeyin arkesi olarak belirliyordu. Orada hava sözcüğü aslında pnomanın karşılığı olarak kullanılır. Pnoma da bütün evreni kapsayan çok geniş bir sınırsız soluk gibi düşünülmüş. Şimdi ne diyorlar psikocular? Sayılar diyorlar. Anaksimenes'in bu pnomasına, belli bir sınır getirerek evrende bugün gördüğümüz şeyleri meydana getirir. Yani demek ki evrene baktığımızda orada bir sınırsız kaynak yani ploma bir de ona belli ölçülerde sınır getiren bir kaynak yani sayıları görüyoruz. Ve son kertede de psikoloji evren düzenini plomaya ve sayılara dayandırmak mümkündür. Anlıyorum. Peki e, ruhsal yönü yani yarı dini yönü olduğundan da söz ettiniz bu Pythagoras'ya öğretilen. Peki e, Pythagoras öğretisindeki e, bu mistik unsurlar acaba evren düzenine bakışı nasıl şekillendirmiş, nasıl etkilemiş? Bundan biraz söz edebilir miyiz? Şimdi tabi yani Pisa borçlulukta inince akla gelen ilk kavramlardan biri ruhtur. Öyle değil mi? Evet. Yani herkes buna Ruh çok bilir Çünkü bir kere ruhun ölümsüzlüğü. Ruhun bedenden ayrı olması, bedenin ölümünden sonra ruhun başka bir alemde yaşamayı sürdüreceği, ruh göçü, öğretisi, ruh, göçü. ruh göçü öğretisi, insanın kendisini hakikat alanına ulaştırmak için ruhunu terbiye etmesi gerektiği gibi öğretiler, hep bize borcuların felsefeye kazandırdıkları şeylerdir. Ruh da az evvel söylemiş olduğumuz genel kaidelerden bağımsız değil, bağışık değil. Yani o da pünomadan ve sayılardan meydana geliyor. Ama öyle bir şey ki, bedende hapsolmuş. Psikorcular bunu çok tipik bir yargı ile dile getiriyorlardı. Soma sema. Yani Soma bedenle, beden. bedenle e, hapis, hapishane sözcükleri arasındaki benzerliklerden yararlanarak hmm. beden hapishane demişlerdi. Yani insanın ölmeden önce bir şekilde ruhunu bedeninden soyutlaması lazım. Neden? Çünkü evrenin en yüksek hakikati sayılar daha çok ruhsal yanımıza hitap eder şeyler. Onlarla doğru bir etkileşime girmek için ruhumuzu bedenimizin üzerine yüzeltmemiz lazım. Yani ruhu küçümseyen, onu diyetlerle sindirmeye çalışan ve ruhsal yönümüzü daha çok açığa çıkartmaya çalışan bir felsefi öğretidir psikoruculuk. Ve bu öğretisiyle de sonraki düşünmeler, özellikle de Platon'u çok etkilemiştir. Yunan felsefesi deyince, e, akla gelen bir başka isim de Herakleitos... Özellikle de Herakleytos e, çok kapalı bir anlatım üslubuna sahip bir düşünür ama felsefeyle hiç ilgilenmeyen kişilerin bile e, neredeyse ağzında sakız olmuş diyebileceğimiz sözleri var. Evet. İşte aynı ırmağa iki kez giremezsiniz ikinci girişinizde farklı sular akar, e, pantarayı yani her şey akar. Ee, bunun dışı değişmeyen tek şey işte değişimin kendisidir. Hatta bu slogan olarak bir otomotiv firmanın sınıf reklamında dahi kullanılmış Evet, doğrudur. Ee, şimdi bu kapalı anlatım üstü bunun arkasında e, çok yoğun, ısrarla vurguladığı bir şey var Herakleitos'un. O da değişim. Zaten benim de aklıma Herakleitos deyince ilk gelen kavram değişim. Haklısınız, bu şimdi e, bu derste veya bu e, konuşmamızda, sohbetimizde onları konuşacağız. Herakleitos ve Parmenides, Yunan dünyasının iki ayrı kutbudur. Bunlardan Herakleitos, sizin de söylediğiniz gibi artık değişim kavramıyla adeta özdeşleşmiş bir düşünür. Evrene bakıyor, doğaya bakıyor, orada değişimden başka bir şey görmüyor. O yüzden her şey akar. Bir ırmağa, değil mi? Bu da meşhur evet, bir Aynı ırmağa iki, kere, i̇ki kere giremezsin. Çünkü önceki sular akıp gitmiş olur. Ama bu vahşi değişimin arkasında değişmeden bir yasa da var. Nedir o? Değişimin kendisi. <gülüyor> yani değişmeden, değişmeden şey. kalan, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyerek evet. bunu evrenin geneline yaymış bu değişimi. Demek ki şimdi evrene bakıyoruz değişim görüyoruz. Doğa dediğimiz şey bir değişim. Evet. Peki gelişik güzel bir değişim mi bu? Belli bir, bir yasalılığı var mı Logos acaba? dediğimiz. Evet belli bir yasalılığı var bunun. Zaten kavramayı güçleştiren şeylerden biri de o Herakleitos'u Yani değişim, rastgele bir değişim ama arkasında bir yasalılık var. Ne diyor bu yasaya? Logos Yok. diyor ve onu ateş ile özdeşleştiriyor. Yani ateş burada acaba bir benzetme mi? Yoksa, Yoksa o da Hales Harki ve Anaksimenes gibi o su dedi, o hava dedi, Herakleytos da ateş mi ateşi bir tür arke olarak mı gördü, burası kapalı. Ama şunu biliyoruz ki evrendeki değişimi, değişim sürecini güdüleyen bir yasa var ve bu yasada ateş ile en iyi açıklanabilecek bir yasa. Neden ateşe atıyorsun bir şeyi? Sürekli dönüştürüyor. Kendisi de sürekli bir değişim. Sonraki düşünürler, mesela stoğacılar diyecekler ki evrenin dibinde böyle büyük bir ateş tutuşuyor ve evrende o ateşin içinde yanıp duran bir şey gibi. Bu tür benzetmelere tamam, başkularlar da herakleitos etkilenmesi mi acaba? Tabii herakleitoslar ciddi şekilde etkilenmişlerdir ama bu da işin biraz e, yüzeysel bir yorumudur doğrusunu evet. söylemek üzere. Evet. Şunu söyleyebiliriz ki evrende bir değişim var ve bu değişimin yasası Logos'tur. Ateş bunun en iyi örneğidir yani en iyi şekilde görebileceğimiz yer. Ve bu değişim nasıl bir değişimdir? Zıtlar arası bir çatışmayla. Savaş şey. her şeyin, babası evet. her şeyin kralıdır derken evet. bunu kastetiyor. Bu yudanlıların yani. çok Zıtlık. sevdikleri bir düşünceydi. Zıtlar arası mücadele, evine bakıyorlardı, her şey zıttıyla var. Gece, gündüz, ölüm, yaşam, ıslak, kuru, sıcak, soğuk. Ve her zıt kavram anlamını zıttı olan kavramla beraber buluyor. İşte bu zıtlıkları belli bir uyumda birleştiren yasaya da lokoz yasası diyor. Evet ve tabi ki Herakleitos bütün bunları anlatırken kendisinden sonra e, kendisini adeta taban tabana zıttı olabilecek yani nasıl gece gündüz ıslak kuru e, sıcak soğuk diyoruz Herakleitos ve Parmin destediyoruz. diyoruz. Yani kendisinden sonra öyle bir düşünür geliyor ki evet, o da tutuyor bütün bu değişimi sanki elinin tersiyle itiyor. Bütün bunlar yanılsamadır diyor evet. ve tek değişmez bir hakikate işaret ediyor. Diyor ki varlığı bu bütünlük çerçevesinde anlayabiliriz. Evet. Yani tam anlamıyla bir antites gibi görünüyor. Evet. Şimdi zaten Herakleitos ve Parmenides arasındaki bu meşhur tartışma Yunan felsefesinin en meşhur tartışması Ve canlı. En canlı tartışmasıdır. Yani ne diyor Parmenides şimdi özet diyelim. Diyor ki değişim dediğimiz şey duyularımızın bir yanılgısı. Evet. Eğer evrene duyularınla yönelirsen. Hep yanılırsın. Orada bir değişim var tamam. Ama duyularını aşıp aklın ile eğer yönelebilirsen evrene orada değişmeyen bir şey görürsün. O da varlıktır. Yani bu evren dediğimiz şey böyle birçok unsurdan farklı unsurdan oluşuyormuş gibi görünüyor bu yanılgı. Tek bir varlık vardır. Bizim bu gördüğümüz farklı görünüşler bir yanılgıdır. Duyularımızın bir yanılgısıdır. Dolayısıyla ne diyor? Değişimi kesinlikle yatsıyor. Bununla ilgili akıl yürütmeleri vardır. Der ki değişim veya oluş bir şeyin oluşması meydana gelmez. Bir şey nereden meydana gelecek? Ya varlıktan meydana gelecek ya yokluktan meydana gelecek. Doğru mu? Evet. Varlık ve yokluk dışında üçüncü bir kaynak gösterebilir misin? Gösteremezsin. Evet. E şimdi yokluktan Varlık nasıl meydana gelebilir? Yokluk dediğin şey zaten hiçbir varlık içermediği için yokluktur. Evet, yani e var olmama durumudur. Yokluktan yokluk çıkar, varlık çıkmaz. Hiçlikten hiç çıkar, diyor Yunanlılar. Evet. Yani Latinler de daha sonra bunu daha sonra bunu Ama evet. şimdi yokluktan var olma düşüncesi bizim düşüncemizde varsa da Yunanlılar bunu bilmezdi. Evet, E varlıktan meydana gelmişse zaten varlıkmış. Varlıktan varlık Tabii. meydana geldi demek ne demek? Zaten varlık. Yeni bir şey söylemek de değil aynı zamanda. O zaman diyor ki oluş diye bir şey yok. Sonradan meydana gelmez varlıklar. Zaten hep vardı. Hep vardı. Ezeli ve ebedidir varlık. Bölünmez. Bundan önceki programlarımızda Antik Yunan dünyasının farklı coğrafyalarında farklı biçimlerde ortaya çıkan felsefi düşünüş tarzlarını, genel sorunları ve kavramları itibarıyla birbirleriyle nasıl ilişkilendirebileceğimizi konuştuk. Bu programımızda ağırlıklı olarak Antik Yunan düşüncesinin kalbinin attığını söyleyebileceğimiz Atina'ya çeveireceğiz gözlerimizi. Şimdi bugünkü Yunanistan'ın da başkenti olan e, Atina'da, evet, felsefe aslında biraz geç serpilmiş diyebiliriz. Yani Yunan dünyasının bütününe baktığımızda, e, Atina'da diğer işte Millet gibi Güney İtalya gibi merkezlerden belki daha sonra olgunlaşmış gibi görünüyor felsefenin. Evet. Ama bir kere olgunlaştı mı da artık e, Yunan düşüncesinin ağırlık merkezi bir yerde sistematik felsefenin başkenti haline geliyor evet. Atina ve Atinalı filozof deyince benim aklıma ilk olarak e, Anaksagoras geliyor Anaksagoras deyince de onun bu muz kavramı geliyor e, kendisinden sonraki felsefe üzerinde oldukça etkili olmuş bir anlayışa evet. sahip Anaksagoras. Evet. Şimdi. E... Yunan felsefesi deyince tabi hepimizin aklına Atina gelir. Neden? Çünkü asıl o Yunan felsefesini meşhur kılan tabloların hepsi, süreçlerin hepsi Atina'da yaşanmıştır aslında. Sokrates olsun, Platon olsun, Aristoteles olsun hepsi Atina'nın yurttaşlarıydı. Evet. Ama Atina aslında sizin de söylediğiniz gibi çok geç serpilmiş bir merkez. Herakleitos'tan bahsettik. Herakleitos bir Efeslidir. Tales, Anaksimandros ve Anaksimenes'ten bahsettik. Evet. Bunlar milletledir. Batı Anadolu. Yani aslına bakarsanız felsefenin ilk geliştiği topraklar Batı Anadolu ama özellikle Anaksagoras'la birlikte felsefe Atina'ya girmiştir. Ve ilk Atinalı düşünür, daha doğrusu Atina'da faaliyet göstermiş ilk düşünür olması bakımından Anaksagoras bizim için son derece önemli. Onun bir kavramından bahsettiğiniz, buz kavramı. Evet. Şimdi arkadaşlarımız kitaba baktıkları zaman özellikle birinci ünitede Hesiodos bahsinde şunu görecekler. Bu büyük mitos yapıcı. Bütün evrenin kaostan meydana geldiğini söylemiştir. Şimdi kaos derken de kastettiği şey belirsiz bir boşluk, belirsiz bir karanlık. Anaksagoras ilk kez kaos dediğimiz bu gizemli yapıyı felsefi olarak açıklamaya çalışmıştır. Ne demiştir kaosa? Her şeyin her şeyde bulunma durumu. Yani hiçbir şeyin sınırı yok, her şey birbirinin içinde. Her şey birbirine ama. karışmış vaziyette. İşte bu karışıklığı giderecek bir güç lazım. Nedir bu güç? us dediğimiz o güçtür. Bugün Türkçe'ye onu nasıl çeviriyoruz? Akıl. Akıl. Ama akıl. tabi bildiğimiz manada bir akıl değil. Kozmik ölçekte bir akıl. Tanrısal vasıflara sahip bir akıl. Doğrudan tanrı denemezsa bir yanlış olur. Ama bu kaostaki her şeyin her şeye karışma durumundaki madde üzerinde bir işlerliğe sahip. Ne yapıyor onu? Ayrıştırmak suretiyle düzen. Bu etkinliğini diakosmein der Yunanlılar. Ağrıştırarak düzenliyor. Yani her şeye kendi sınırlarını tayin ediyor. Hı. Her şeyi kendi sınırlarına kavuşturuyor. Dolayısıyla Anaxagoras'a baktığımız zaman orada iki yapı görüyoruz. Biri kaosta her şeyin her şeye karışmış olma durumu. Öteki de onu düzene kavuşturan nous dediğimiz kavram. Yani her şeyi her şeyden ayırıp her şeyi kendiliğinde belirleme, Kendi, sınırları kendi sınırlarına belirleme. kavuşturmak. O karışıklığı gidermek kendi sınırına kavuşturmak. Şimdi nous neden önemli? Çünkü ondan sonraki düşünürler Sokrates, Platon, Aristoteles onu bu bakımdan överler. Yani aklı, tanrısal, kozmik ölçekli bir aklı evrenin nedeni olarak göstermesi bakımından onu överler. Ama yine Sokrates şöyle de bir eleştiri getirir. Bunu söyledi, evrenin nedeni olarak aklı ortaya koydu Anaksagoras ama maalesef tekrar maddi açıklamalara gitti. Çünkü ne der? Hemen bunlardan? Yani Anaxagoras. işini yarım bırakmakla mı eleştiriyor evet, Anaksagoras. İşini yarım bırakmakla evet. eleştiriyor. Spermata dediğimiz, bugünkü sperm sözcüğünde kökü olan spermata dediğimiz tohumlardan meydana geldiğimiz söylüyor evrenin. E bu da tabii ister istemez önceki doğa filozoflarının açıklamalarına benzer bir açıklamaya götürüyor bizi. Yani arke zihniyeti bütünüyle sönmemiş bütünüyle aslında. Bütünüyle sönmemiştir. Yani arke olarak spermatayı önermektedir. Ama gerek Empedokles, gerek Demokritos gerek Anaxagoras tek bir arke değil birden çok arke, yani birden evet. çok kaynak, köken belirledikleri için biz bunlara çoğulcu maddeci diyoruz. Demokritos da onlardan, biri de onlardan biridir. Demokritos'un atomculuğu. Çünkü sonsuz sayıda atom vardır. Farklı özelliklere sahip sonsuz sayıda atomlardır. Ve şeyler bu atomlardan meydana gelir. Evet ama tabi Atina anaksigarasa değil, başka düşünürlerle ön plara çıkmış bir, bir şey. Tabi M.Ö. 4. yüzyılda çok çok büyük, çok önemli bir hareket meydana geliyor Atina'da ne oluyor Atina'ya sofistler giriyor ama biliyorsunuz işte sofist deyince genellikle bazen insanları kul takma aşağılama anlamında da kullanılabiliyor bu söz yani bir tür laf ebeliği laf cambazlığı hani sofistlik yapma ukalalık yapma der gibi kullanılabiliyor peki nedir bu sofistlik ya da kimdir bu sofistler? Evet. Şimdi e, Yunan'ın Yunan düşüncesinin felsefesinin gelişimine bir milat belirlememiz gerekse yani kesin bir kırılma çizgisi var mıdır diye bakılsa o herhalde Atina'da Sofistlerin gelişidir. Çok tarihsel. Bu kadar tarihsel, önemli. Yani. Bu kadar önemlidir. Şimdi bir kere Sofistler öğretmen. Atina o zaman demokrasinin cıvıl cıvıl olduğu bir coğrafya. Yani sınıflar arası muazzam bir çatışma var. Agora'larda, mahkemelerde, meydanlarda insanlar amansızca tartışıyorlar. Ayrıca bu tartışmalarda insanın başvurabileceği yegane silah değil. Yani söz ustalığı. Söz ustalığı. Söze ne kadar hakimsen, sitede o kadar hakim olursun. Dolayısıyla ne oluyor? Retorik dediğimiz, bugün bunu hitabet olarak hitabet. çevirmek mümkündür. Retorik dediğimiz değer, Atina insanı için son derece önemli. İşte böyle bir ihtiyacın doğduğu bir noktada sofistler geliyorlar ve Atina, ya, Atina insanına retoriği öğreteceklerini söylüyorlar. Nedir retorik? Belirlenen amaç doğrultusunda dinleyicini ikna etme, o belirlenen amaca dinleyiciyi yönlendirme. Amaç bir şekilde gerçekleşsin, nasıl gerçekleştiği önemli değil sofist için. Oo, evet. Yani amaca götüren her yol mübahtır dediğimiz o makyavirist ilkenin aslında ilk kırıntılarını Faydacı sofistlerde yani. görmek mümkün. Yani önemli olan dinleyiciyi ikna etmektir, ondan alkış almaktır, onay almaktır. Neden? Çünkü buna ihtiyacı var insanın. Her yerde onay görmek zorunda. Platon'dan sonra bu sistemi teatrokratya, yani tiyatro düzeni olarak geliştirecek. Evet. Evet, ne kadar akış o kadar ön plana geçiyorsun. Hı. Bu yüzden e, bir kere bir öğretmen olarak kabul edeceğiz sofistleri, Hı. neyin öğretmeni? Konuşma sanatının öğretmeni. Peki bu onay almak vesaire bu kadar önemli dediniz. O zaman. Ee, sofistlerin düşüncesinin merkezinde de insan var. Hatta benim bildiğim bir Protagoras diye bir sofist var. Adam, evet. insan her şeyin ölçüsüdür. Olanların olduklarının, olmayanların olmadıklarının gibi öyle bir iddia ortaya atıyor ki. Evet. E, yani müthiş bir kırılma noktası diyebiliriz belki felsefede. Evet, çok önemli bir kırılma. Ne Neden? Dersin? Çünkü şimdi doğa filozofları ne yapıyorlardı? Doğada bir hakikat var. Bir şekilde bu hakikati bizim açığa çıkartmamız lazım. Doğru mu? Evet. Doğru. Doğada bir hakikat arıyor bu adamlar. Sofis ne diyor? Böyle bir hakikat yok. Beyhude arama. Bu hakikati sen kendin icat ediyorsun. Toplum neye doğru diyorsa, insan neye doğru diyorsa o geçerlidir. Şimdi Gorgias'ın hiçbir şey bilemem. Bilsem, Bilsem de anlayamam. Anlasam da anlatamam. Neden? Çünkü insanlarla bir uzlaşı noktamız yok. Esen rüzgar ben hastaysam bana soğuk gelir. Siz sağlıklıysanız size sıcak gelir. Soğuk mu sıcak mı? Hangisi doğru? Ya da aynı tatlıyı yedik, benim ağzımın tadı çok bozuk, hastayım, bana berbat geldi, berbat size çok geldi. lezzetli geldi. O zaman demek ki <gülüyor> doğruluğun ölçütü insan. Eğer bana sıcak geliyorsa sıcaktır, soğuk geliyorsa soğuktur. Yani. Ama aynı zamanda hakikatin keşfedilmediğini, yaratıldığını, insan tarafından yaratıldığını söyleyerek asıl kırılma noktasını Esas gerçekleştiriyorlar. Evet. Evet. Doğa ile toplum düzenini ayırıyorlar birbirleri yani füze-i nomoi, nomoi çok önemli bir ayrımdır diyorlar ki insan bir toplum düzeninde yaşar ve onun en özlü tanımı da politika yapan hayvandır ne Zon diyorlar politikon. zoon politikon insan politika yapan hayvandır bakın bu tanım çok önemli neden çünkü insanı daha tanımı itibariyle doğada bulunmayan bir özlükle donatıyor Değil politika. mi? doğada politika yapma diye bir şey var mı hayvanlar Yok. politika yaparlar mı benim bildiğim kadarıyla yani politika yapma dediğim bir şey sitede olup biten bir şey. Site nedir? İnsanın kendi meydana getirdiği bir şeydir. Evet. Devlet düzenlediğiniz yani şeydir. Daha itibariyle artık insan doğanın bir parçası değildir. Hayvanlar aleminden kopmuştur. Kendi sitesinde, kendi yarattığı düzen içinde kendi hakikatini bulacaktır. Bu hakikatin ölçütü de yine kendisidir. Yine kendisi. Sofistlerin Yunan düşüncesine en büyük mirasları. Ama sofist hareketin, Atina'ya girer girmez pek çok e, rakip ve amansız saldırıyla da yüzleştiğini biliyoruz. E yani savundukları tezleri duyunca, özellikle de o çağın koşullarını göz önüne alınca bana çok da şaşırtıcı gelmiyor. Tabii. Birdenbire Atina hiç hazır olmadığı şeyler duymaya başlıyor ve ne oluyor gibi bir sarsıntı geçiriyor adeta düşünsel manada. E şimdi bu rakiplerden bir amansız rakip var ki felsefe deyince... Doğrudan doğruya ilk onun adı akla gelebiliyor çoğu kez. Evet, evet. Ee, yani öyle bir şey ki hatta hayatında hiç felsefe eğitimi görmemiş, felsefeyle çok az karşılaşmış ya da felsefe hakkında hiçbir şey bilmiyorum diyen adam bile onun adını hayatında en az bir defa duymuştur. Evet. Sokrates'ten bahsettiğimi herhalde evet. hepimiz anladık. Evet. Ee, Sokrates deyince benim gözümde böyle anıtsal bir figür dikiliyor. Yani çok yüksek ahlaki erdemlerle donanmış, müthiş bilge bir adam. Evet. Sopratas hakkında ne söyleyebiliriz? Şimdi bir kere sofistler Atina'da böyle bir felsefi duruş sergileyince ister istemez Atina'yı bir şekilde onlara karşı savunmak gerekti. Neden? Çünkü Bertrand Russell'un çok meşhur bir tespiti var. Sofistler araştırmalarının kendileri vardıracağı sonucun ahlaki durumuyla ilgilenmiyorlar. Yani eğer insan ahlakına ve sosyal değerlere aykırı bir neticeye vardıracaksa bizi yine de olsun. Önemli değildir bu. Yani toplumu yıkım, yıkımına bile götürecek olsa bu son fayda ise, önemli. Evet fayda önemli ve faydacı bir ahlak geliştiriyorlar. Yani kişi ne kadar çok elde edebilirse etmeli ne çıkarınaysa onun uğruna mücadele etmeli. Şimdi Sokrates tabi böyle bir sofistes karşısında duramaz. O da ister istemez felsefe tarihinin en meşhur ahlaki duruşlarından birini gerçekleştiriyor sofistlere karşı evet. aslında kendisi de bazen bir sofist olarak kabul edilmiştir yani evet. bazen onu da sofistlerle karıştıranlar vardır bir kere şunu tespit etmemiz lazım ki Sokrates'in bizi sofistler karşısında davet ettiği şey kavramlı bir dil ile konuşmak ve düşünmektir kavramlı bir dille konuşmak ve düşünmek evet. sofistler ne yapıyorlar sözcük oyunları yapıyor sözcük oyunlarıyla amaçlarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar yani sözcüklerin dil içerisinde farklı bağlamlarda kullanılabilmeleri onlar için çok güzel bir sığınak sağlıyor dili onlar için bir sığınak haline getiriyor oyuncak gibi oynuyorlar adeta evet. ellerinde diller mesela şöyle bir tipik örnek anlatılır komik etudemos yolunda geçiyor işte bu köpek midir köpektir peki bu aynı zamanda şuradaki köpeğin babası mıdır babadır demek ki bu babadır evet babadır bu köpek senin midir Evet benimdir. O zaman bu senin babandır. Vay Neden? Da. Çünkü hem senin hem de baba. O zaman senin baban. Şimdi mesela bir sofist e, tuzak. Halbuki evet. bakın burada ucuz ne e, köpek ifadesi bakın. ne baba ifadesi. Evet. Kullanılmaları gereken anlamda kullanılmıyor. Yani maksat sözcükleri kullanılmaları gerektiği gibi kullanmak değil. Onlarla belli bir amacı gerçekleştirmek. Ne diyor Sokrates? Retorik. Sözcüklerle yapılır ama felsefe kavramlarla yapılır. Değil. O zaman sofistlerin kavramları istedikleri gibi eğip bükememeleri için kavramları kesin tanımlara kavuşturacağız. Yani sözcükleri kavramlar haline getireceğiz. Evet Sokrates'in en önemli arayışlarından bir tanesi de bu tarz kesin tanım arayışları. Evet. Ve Sokrates'in felsefede kullandığı bu diyalog yöntemi çok etkili olmuş. Evet. boyunca e, Hep görüyoruz ama kendisi de bu kullandığı yöntem üzerine çok enteresan benzetme yapıyor. E, Sokrates'in annesi bilindiği gibi bir ebeydi. Evet. Yani hanımları doğuma hazırlıyor ve doğurma işlemini gerçekleştiriyordu. E, ve Sokrates de diyor ki annem bedenleri doğurturdu ben ruhları doğurturdu. Yani senin ruhunda bilgelik var ve ben onu içeriden çekiyorum ve alıyorum. Evet doğrudur. Şimdi Sokrates'in bu diyalog yöntemi çok meşru bir yöntem. Çünkü o düz konuşmaya veya yazıya inanan bir insan değil. Yani insanları hakikat bilgisine ulaştırmak için onlarla serbest ama sistemli bir konuşma gerçekleştireceksin. Öyle sorular soracaksın ve onları öyle yönlendireceksin ki zaten kendi ruhlarında mevcut bulunan bir gerçeklik ortaya çıkartılmış olacak. Şimdi sofistler böyle bir hakikatin varlığına inanmıyorlardı zaten. Yok. Ama bir kere Sokrates'i güdüleyen şey böyle bir gerçekliğin olduğudur. Ne yapıyor bakın? Sizin söylediğiniz gibi bir doğurtma yöntemi uyguluyor insanlar üzerinde, muhatapları üzerinde. Mayeutik deniyor galiba. Buna da mayeutik denir. Yani Sokratik yöntem mayeutik, doğurtucu bir yöntemdir. Bu bir. İkincisi ironik bir yöntemdir. Biraz alaya dalıyor değil mi? Evet, yani karşısındakine kendisini direkt açmayan bir yöntem. Bir üçüncüsü Genellikle çürütmeler şeklinde ilerleyen bir yöntemdir, elejik bir yöntemdir. Yani Neden? sofist çünkü, tanımda bulunur, evet. ben bunu biliyorum der, evet. bir tanımda bulunur, Sokrates o tanımın açmazlarını gösterir ve sonunda onu reddetmek zorunda kalır sofist. Yani evet. iddiada bulunur. Yani ne yapıyor bir kere? Önce diyor ki dur. Erdem'den söz ediyorsun, cesaretten söz ediyorsun, insanlarla konuşuyorsun, Erdem nedir? Ki esti. Yunancası. Bu sorunun Yunancası. Şey Çok önemli bir sorudur felsefede. Cesaret diyorsun, cesaret nedir? Erdem diyorsun, erdem nedir? Doğruluk diyorsun, doğruluk nedir? Doğru. Ölçülülük diyorsun, nedir bu? Bu sorunun bizden talep ettiği şey bir tanım. Bir nelik. Öyle bir tanım ki cesaretin bütün örneklerinde bir şekilde kendini açığa koysun örneklerin hepsini kapsasın. Yani siz eğer bana ben size elma nedir diye sorsam, siz de bana herhangi bir elmayı işaret etseniz, o tanım olacaktır. aslında bana elmayı işaret etmiş olmazsınız. Bir elmayı, herhangi bir elmayı işaret etmiş olursunuz. Diyelim ki elma sizin işaret ettiğiniz elmadır. Yedik bitirdik o elmayı. Elma gitti mi? Elma diye bir şey ortadan kalktı mı? Hayır, elma ki. mevcudiyetini sürdürüyor. Demek ki bir elmalık var. Bütün elmaların kendisinden pay aldığı bir elmalık var. Yani bütün elma, elma nedir dediğin şey. zaman evet. bana tek bir elmayı göstermeyeceksin. Bana elmanın kendisini, bütün elmalarda olan ortak özelliği göstereceksin. Bu böyle somut bir örnek üzerinde belki yeterince açmıyor kendisini ama. Nereden mi alt türlerinde çok belli oluyor? Cesaret, Cesaret dediğin zaman mesela ne diyor Sofistin midir? bir tanesi? Sofistin bir tanesi diyor ki korkmadan düşmanla savaşmaktır. Hayır. Cesurca bir davranıştır bu, cesaretin tanımını vermez. Sadece bir örneğini bir verir. Bir örneğini verir. Öyle bir tanım vereceksin ki bana, bütün cesurca dediğimiz şeylerde o tanım gerçekleşmiş olacak. O tanım geçerli olacak. Hepsini içerecek. Hı. İşte Sokratik diyaloglar dediğimiz diyaloglar, bu tür tanımları ortaya çıkartmak için düşünmüş yollardır. Ya mesela Lachis Sokrates, bu elejik, mayeutik, ironi dediğimiz yöntemi uygularken amacı nedir? Cesaretin bu tanımına ulaşmak. Yani tek tek cesurcu olan şeylerin ötesindeki bu cesaretin kendisine, cesaret neliğine ulaşmaktır. Evet, haklısınız ama şu var. çoğu diyalogunda da böyle bir sonuca ulaşılmadığını görüyoruz. Evet. Sonuçsuz kalıyor diyalog. Havada kalıyor. Ya muhatabı çekip gidiyor ya başka bir şey oluyor ya yani evet. çeşitli nedenlerle bu sonuca varılamıyor. Doğru. Ama bir anlamda Sokrates diyor ki Kendini bil. Bize bıraktığı belki de en en en önemli miras. Evet. Kendini bil. Ama şimdi erdemi ve alt türlerini kesin tanımlara kavuşturmaya çalışınca sonuçsuz kalıyoruz. Hatta erdem adına Sokrates'in söylediği belki de sofistlere karşı biraz daha e, haddini bilmeye yönelik bir çağır. Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğindir. Derken de bize bir tür kendini bil mesajı veriyor. Ama e, sonuçsuz kalan tanımlarla ben nasıl kendimi bileceğim? Bir de bir başka sorun. Şimdi biz Platon'un eserlerinde tanıyoruz hep Sokrates'i. E nerede Platon başladı lafa? Nerede Sokrates konuşuyor? Yani... Haklısınız o da önemli. Bu da çok önemli bir soru. Bu söyledikleriniz çok önemli çünkü Sokrates bize kesin bir cesaret tanımı vermez hiçbir yerde. Kesin bir adalet veya erdem tanımı vermez hiçbir yerde. Bu tanım verilmez ve dediğiniz gibi eserler sonuçsuz kalır en nihayet. Ve sizin söylediğiniz o problem de önemli. Sokrates'i biz tarihsel bir kişilik olarak Platon'un eserlerinden tanıyoruz. Platon'dan başka da onun felsefi görüşlerini bize aktaran bir kişi yok. O yüzden Sokrates'i daha iyi anlamak için bundan sonraki programlarımızda tartışacağımız, konuşacağımız Platon ve Aristoteles'e bakmak gerekecek. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sevgili arkadaşlar bugün Atina'da felsefenin gelişimini konuştuk. Anaksagoras'tan başladık. Sofistler ve Sokrates'le Platon'a giden yolu açmış olduk. Artık sistematik felsefenin tam içindeyiz diyebilirim. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri kitabınızın 5. ünitesinde bulabilirsiniz. Hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda sofistler ve Sokrates üzerine bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Bu programımızda da Sokrates'in öğrencisi olan ve sistematik felsefenin başlangıcını oluşturan Platon üzerine konuşacağız. Ee, Sayın Serdar Uslu, Platon'un sistematik felsefenin başlangıcını oluşturduğu söyleniyor. Peki buradaki sistematik ifadesini biz nasıl anlamalıyız? Evet sistematik ifadesi Platon'un varlık, bilgi, ahlak ve toplum üzerine görüşlerinin birbirleriyle tutarlılık arz eden belli bir bütünlük içinde verilmiş olmasıdır yani ahlak üzerine konuştuklarını bilgi üzerine söylediklerinden veya varlık üzerine söylediklerini toplum üzerine söylediklerinden ayrı düşünmek mümkün değil. Birbirlerini destekleyen, birbirlerinden çıkarılabilecek, çıkarılabilecek yahut birbirlerine indirgenebilecek şeylerdir. Sistematik olmasından bunu anlıyoruz. Peki ee, bu sistematik öğretini dayandığı temel yargılar, öncüler var mı? Şimdi Platon'un tabi bütün bu alanlarda ortaya koyduğu birçok düşünceler vardır ama bunların hepsini temelde iki yargıdan türetmek mümkündür. Bunlardan bir tanesi idealar öğretisiyle ilgilidir, bir tanesi de ruhun ölümsüzlüğü öğretisiyle alakalıdır. Diyebiliriz ki bütün görüşlerini temelde idealar öğretisinden ve ruhun ölümsüzlüğü öğretisinden çıkarsayabiliriz. Şimdi bunlardan idealar öğretisi dediğimiz şey kendisinden önceki doğa filozofları arasında yaptığı bir senteze dayalıdır. Ruhun ölümsüzlüğü öğretisini ise muhtemelen Pisagorculardan aldığını düşünüyoruz. Onu da Güney İtalya'ya yaptığı bir seyahate bağlıyoruz. Yani temel olarak bu iki öğretiye dayandırmak mümkündür bu sistemde düşünürü. Peki Platon'un felsefesinde daha ziyade ideaların değişmeyen, zamandan mekandan bağımsız, tek tek görünen şeylere fazla benzemediği, en azından yapacağı ya da sergilediği özellikler bakımından ayrı olduğu, e, göze çarpıyor evet, evet. yani Platon ideaları öyle bir ayırıyor ki görünen şeylere benzemez zamandan mekandan evet, ötedir evet. hep kendi kalır yani idealar varlık görünür şeyler var olanlar böyle Parmenides'ten de bir tür kopuş var sanki burada evet şimdi e, idealar öğretisinin dayandığı temel yargılar nelerdir diye soracak olursak bir tanesi ideaların görünür şeylerden ayrı olduğu yargısıdır Tabi idealardan ne, bah ne kast ediyoruz Yani bunu bir kere açıklığa kavuşturmak lazım. İdialar nedir? Hatırlayacak olursanız Sokrates'te biz bir tartışmadan bahsetmiştik. Neydi o? Erdem'in ne olduğu tartışmasıydı. Evet, ve tanımlayamamıştı. Tabi. Şimdi Sokrates biliyorsunuz Platon'un ilk dönem eserlerinin başlıca konuşmacısıdır. Bu Erdem tartışması da onun o ilk eserlerinde geçen bir tartışmadır. Gayet iyi bir tartışma olmakla birlikte sonuçsuz kalan bir tartışmadır bu aynı zamanda. Evet. Yani Erdem'in ne olduğuna ilişkin bir tanım ileri sürülmez. Ama tanımın nasıl bir tanım olması gerektiğine ilişkin bazı ifadeler rastlanır. Nedir o tanım? Verilmiyor bir tanım, belirgin bir tanım ama deniyor ki cesaretin mesela bir Erdem türü olarak cesaretin veya ölçülülüğün ya da genel olarak Erdem'in görüntülerini değil, bütün görüntülerinde ortak olan niteliği vermesi gerekir diyor tanımın. Tabii bu ortaya konmuyor. Şimdi Platon'un idealar öğretisi daha çok bu tanımsız bırakılan erdem tartışması ile alakalı bir şeydir. Yani aslında cesaret dediğimiz şey tüm cesurca olan şeylerde ortak olarak bulunan bir cesaret ideasından kaynaklanmaktadır. Cesaretin tanımını da. Bu cesaret ideasından yola çıkarak yapmamız Dolayısıyla bağlantı hep sabit olan, değişmeyen şeyle hep bu görünür tek tek ve Tabii. sürekli değişen şeyler evet. arasındaki yani bağlantıyı... Evet, yani şimdi birçok şeye cesurca deriz biz. Evet. Korkup kaçmamak cesurcadır efendim, karanlığa işte cesaretle atılmak cesurcadır. Ama bunların hepsine birden cesaret dememizi veya cesurca dememizi sağlayan, sağlayan bir ortak nitelik var. Tabi bunu Platon sadece bir ahlak tartışması olarak yürütmüyor. Tabi. Genelleştiriyor, bütün bir varlık tartışması ile alakalı bir noktaya getiriyor ve diyor ki yeryüzünde gördüğümüz bütün görünür şeyler evet. onları ortak nitelikleri doğrultusunda birleştirebilmemizi sağlayan birer ideaya sahiptir. Mesela insanlar farklı farklı olsalar da onların hepsine birden insan dememizi sağlayan bir ortak insan ideası vardır. İşte bu aynı şey ağaçlar için de geçerlidir, masalar için de geçerlidir. Tek tek bütün var olanlar, tek tek yani. var olanlar için balıklar için geçerlidir. Demek ki o zaman ne yapacağız Platon'a göre? Hakikati bulmak için bu görünür olan şeylerin ortak özelliklerinden yola çıkarak görünür dünyadan ayrı bir yerde olan, ayrı olan idealara ulaşacağız. Yani tek tek insanlardan yola çıkarak, insan çokluğundan yola çıkarak ...insan ideasına, yani insan tekliğine ulaşacağız. Aslında bu da gene... Yani antik Yunan filozoflarındaki, yani daha ziyade onlar tabii doğaya yönelmişlerdi. Doğadaki çokluğu, görünürdeki çokluğu düşüncede birine Platon'da da buna benzer bir çaba görüyoruz. Ama bu sanki bir anda bilginin temeli haline de geliyor. Yani sadece var tabii. olanları kavramanın yolu değil, evet, dediğiniz evet. gibi hakikat araştırması. Evet, evet yani. şimdi şeyi hatırlayın, Parmenides ve Herakleitos arasındaki meşhur tartışmayı hatırlayın. Ne diyordu Parmenides? Oluş diye bir şey yoktur. Ne diyordu? Eğer ben varlıkları diyordu bir yokluktan türetecek olsam, yokluktan zaten yokluktan başka bir şey çıkmaz. Yokluktan evet. varlık türetemem. Bir varlıktan türetecek olsam varlıkları, o zaman onlar zaten varmış, e var olan bir şeyin tekrar var olmasının neresi oluştur? Dolayısıyla oluş diye bir şey yoktur diyor, hatırlayacaksınız. Evet. Varlık ezeli ve ebedidir diyordu. Değişim dediğimiz şey bir yanılgıdır diyordu. Herakleitos'a tam tersine diyordu ki, Evrende değişimden başka bir hakikat yok. Değişmeyen tek şey değişimdir. Değişmeyen tek şey değişimdir. Şimdi ne diyor Platon diyor ki ikiniz de haklısınız. Platon'un idealları Parmenides'in varlığa atfetmiş olduğu bütün özellikleri taşırlar. Ezeli ve ebedidirler, ölümsüzdürler, değişmezdirler. Varlığın tekliğini ifade ederler. Zaman, yani onları onları Parmenides'in varlığı olarak değerlendirebiliriz. Varlık diyebiliriz onlara. Ama görünür şeyler yani o varlıktan, idealardan pay almış olan, onların gölgesi, onların kopyası gibi olan görünür şeylerse Herakletos'un değişim dediği şeye tabidir. Sürekli değişip durur, evrendeki çokluğu ifade eder. Dolayısıyla ne yapıyor burada aslında? Parmenides'e Herakletos arasında bir sentez yapmış oluyor, ideal öğretisiyle. Bilgi edinmenin ha, yolu evet, da şirist. ideaları evet, bilmekten geçiyor. Evet. Şimdi e, ruhun ölümsüzlüğü öğretisinden bahsettik dikkat ederseniz. Dedik ki Platoncu öğreti temelde bu iki yargıya dayanır. Ruh ölümsüzdür, ideallar vardır. Şimdi ruhun ölümsüz olması ne demektir? Ruh bu bedende varlık bulmadan önce başka bir hayata dahi sahipmiş. Ve orada bu ideaları temaşa etmiş. Bu idealarla bir şekilde bir bilgisel etkileşim içine girmiş. Bunların bilgisine edinmiş. Sonra bedene girmiş. Şimdi ne yapıyor Platon? Diyor ki zaten bu ideaların bilgisine biz sahibiz. Bu bilgiyi ortaya çıkartacak bir yönteme ihtiyacımız var. Bir doğurtma tarzı bir yönteme ihtiyacımız var. Manyavuz İnsan ki. zaten her şeyi bilir. Evet. Bu dünyaya gelmeden önce ruhu idealları görmüştür. Çünkü ruh idealara en çok benzeyen şeydir. Ve idealları bilmeye de ehliyetlidir. Şimdi ona... İnsana bu ideaların bilgisini anımsatmak lazım. Platon'un bilgi anlayışı tamamen bu esasa dayanır. Kesin bilgi, ideaların bilgisidir. Daha doğrusu kesin bilgi bile diyemeyiz. Bir şey ya bilgidir ya da ya bilgi, bilgi değildir. Değil. Eğer evet. bilgiyse zaten kesindir. Onun konusu da ideadır. Ama görünür şeylerin bilgisi hiçbir zaman bir kesinlik taşımaz. Kanı. Ona bilgi diyemeyiz. Kanı Ona kanı diyebiliriz veya sanı diyebiliriz. Yunancasını ifade edecek olursak. Doksa. Doksa diyebiliriz. Bir doksa episteme ayrımı yaparak episteme'in konusunu ideal olarak belirliyor. Doksa'nın konusunu ise görünür değişir şeyler olarak yani idealardan pay alan, evet. görünür dünyayı oluşturan şeyler olarak belirliyor Platon. Peki Platon eserlerinden birinde benim bütün bu idealar, anlayışım, ruh, öğretim ideal bir Atina site düzenli ilişkindi diyor evet, galiba yanılmıyorsam evet, evet, yani bütün bu varlık ve bilgi anlayışını ideal bir toplum arayışı uğruna mı yani Atina'daki o ideal devlet ya da site diyelim düzeni uğruna mı inşa etti böyle mi anlamalıyız doğru şimdi bir kere yedinci mektupta geçer benim ilk düşünsel kaygılarım der daha çok toplumsal içerikliydi siyasi içerikliydi der sonra şölen isimli eserinde çok meşhur bir cümlesi vardır der ki insan aklının en yüksek ürünü Sitedeki adalettir. Demek ki Platon için bir kere insan aklı için en yüksek amaç sitede yani devlette düzeni temin etmektir. Adaleti tesis etmektir. Heh, adaleti. Şimdi ne yapıyor? Bakın dikkat ederseniz zaten tartışma bir erdem tartışmasından çıkmıştı. Erdem'in kesin tanımı nedir sorusuna bir yanıt olarak ideallar öğretisi geliştirilmişti. Şimdi erdem'in ne olduğunu anlamak isteyen kişi idealara bakacak. Ideaların bilgisini edinecek. Şimdi bu idealara baktığımız zaman biz ne görüyoruz? Hepsinin üstünde yer alan bir idea görüyoruz. Nedir o idea? İyilik evet. Varlık iyidir, iyi varlıktır. Bakın Platon'un en temel ontolojik argümanı. Varlık iyi ile özdeştir. İyi de varlıkla özdeştir. Şimdi demek ki ontolojinin en yüksek konusu, aynı zamanda ahlakın da en yüksek konusunu oluşturuyor. Nedir o? iyi? Şimdi Platoncu düzenin amacı bu iyi ideasını ve ideaların bu mükemmel değişmez düzenini siteye hakim kılmaktır. Kim yapacaktır bunu? Bu görev kime düşmektedir? Bu görev Platoncu sistemde ruha düşmektedir. İnsan ruhu ideaların düzeniyle temaşa eder, o düzeni siteye ve topluma taşır. Yani insan aklı bunu yapmaya aslında muktedirdir evet, bunu yapabilir. Bu aklı, iyimserlik bunu yapabilir. Söz Tabii ki ideal siteyi kusursuz siteyi kurmak mümkün değil ama ideale en azından en yakın siteyi kurmak mümkündür. Yani site düzeni aslında ideaların düzenini yeryüzüne indirmekten ibarettir. Yani bu da bir e, filozof kral benzetmesine sık sık. E, gönderme evet, hani yapıyor Platon'un Platon bununla anılmasına neden oluyor. Meşhur bir sözü vardır Platon'un ya krallar filozof olacak ya da filozoflar kral olacak. Çünkü ideaların bilgisini kim elde edebilir? Filozof. O en yüksek bilgi olarak ancak filozofun elde evet. edebileceği evet. bir şey. Siteyi filozof yönetmeli. Şimdi evren düzeni bir akıl tarafından meydana getirilmiştir. Demi Ourgos. Arkadaşlarımız kitaba baksınlar orada okusunlar bu ayrıntıları. Demi Ourgos evrendeki düzenin mimarıdır, bir akıldır. Ruhumuzda tutkularımız var, yüreğimiz var, aynı zamanda bir de aklımız var. Aklımız ruhumuza egemen olmalıdır. Bakın ruhumuzun düzeninde de akıl egemen olmalı. Aynı şekilde sitede de akıl egemen olmalıdır. Aklı kim temsil ediyor? Filozof temsil ediyor. Dolayısıyla güç ile akıl filozof kralın bedeninde, kişiliğinde birleşmeli. Platoncu ideal düzen ancak böyle. ...oluşturulabilecek bir düzendir. Tabii sadece filozof kuraldan oluşmuyor bu site düzeni... ...aynı zamanda siteyi oluşturan bazı sınıflar var. Nedir o sınıflar? Zanaatkarlar, askerler ve yöneticiler. Yani Platon'da aslında ideal site düzenini oluşturan sınıflar var. Evet, üç tane temel sınıf vardır. Ve peki her sınıfın sahip olması gereken erdem... ...farklı farklı galiba, öyle hatırlıyorum. Böylece evet, dört evet. Büyük erdem... Şimdi şöyle yapabiliriz... Platon'da ruh üç temel parçadan oluşur. Bunlardan bir tanesi tutkularımız. Onu bedenimizde mideyle özdeşleştiriyor. Yani mide ve diyaframla özdeşleştiriyor. Bir tanesi yürekli olan parçamız. Tüm o ey dester ona. Bu öfkeyle, atılganlıkla kendisini ifade eden, belli eden bir yönümüzdür. O da kalpte yerleşmiş bir yönüdür ruhun. Bir de kafada yerleşmiş olan akıl dediğimiz yönü vardır. Aynen onun gibi bakın. Bedendeki ve ruhtaki bu üç parçaya karşılık sitede de üç parça var. Evet. Bunlardan mide, diyafram veya tutku, arzularla özdeşleştirdiğimiz Bedensel sosyal sınıf yani. zanaatkarlardır. Nedir? Çanakçılar, çömlekçiler, demirciler, ne bileyim, dülgerler, ayakkabıcılar. Yani temel ihtiyaçları karşılayan sınıflar evet. zanaatkarlarda bunu kast ediyor. Platon diyor ki bunların erdemi ölçülülüktür. Yani ölçülü olmalılar lazım. Ve sonra ikinci bir sınıf belirliyor, yürekli parçaya, ruhtaki, atılgan parçaya karşılık gelen askerler, siteyi Korucular. korumakla mükellef olan askerlerin erdemi cesarettir. Bir de tabii akılla özdeşleştirdiği sınıf yöneticiler vardır ki onların erdemi de bilgeliktir. Fakat şöyle bir durum var, hiçbir zaman insan sitedeki mesleğinden bağımsız olarak değerlendirilemez erdem bahsinde. Yani erdem, insanın erdemi kendine özgü amacına, Uygun şekilde yaşamasıdır. Yani bir insan eğer dülgerlik yapmaya tabii olarak eğilimliyse onun erdemi dülgerlik yapmakla da alakalı bir erdem. Anladım. Dülgerliği iyi yapmakla da alakalı bir erdem. Yani Platoncu düzen burada bir mesleki iş bölümüne dönüşüyor. Ve uzmanlaşmaya. O... Ve şunu da söyleyelim amaç mutluluk ama bireylerin ve sınıfların tek tek mutluluğundan söz etmek mümkün değil. Bütün sitenin site bütün toplumlu. bütün olarak mutlu olmalıdır. Ve ayrıca eğer bir sitede asker sınıf cesursa o aynı zamanda bütün sitenin cesaret anlamına gelir. Yani bir marangozun, bir ayakkabıcının cesur olmasına gerek yoktur. O ölçülü olsa yeter. Ama askerler eğer sitede cesursa sitenin tamamı cesurdur. Anladım. Yöneticiler bilgeyse sitenin tamamı cesurdur. Ve nasıl ki bir bedenin organları bir zarar gördüğünde ötekiler de bunun cezasını çekerlerse, bedelini evet. öderlerse... Sitede de sosyal sınıflarda herhangi birinin başına gelecek bir felaket bütün sınıfların felaketidir. Yani topyekün bir kurtuluş öngören topluca bir mutluluk öngören katı bir e, site düzeni anlayışı vardır. Evet Platon'da. anlıyorum. E, peki buna çağını, yani özellikle 20. yüzyılda bazı eleştiriler de geliyor. E, totaliter deniyor işte to köktenci, toptancı evet, evet. çözümler Doğru. önermekle Platon çok eleştiriliyor. Fakat kendi çağındaki düzene hasretliği pek Göz önünde bulundurulmuyor bu eleştiriler Platon'a Haklısınız Platoncu bu toplum ve ahlak sistemi, site düzeni özellikle çok fazla totaliter olmakla suçlanmıştır. Çünkü bir nevi Hindistan'daki kast sistemine benzer katı bir sosyal sınıflanma öngörür. Ondan sonra ne bileyim mesela bütün bireyler 5 yaşından itibaren devletin çocukları olur. Çocuklar anne babalarını bilmeseler iyidir Platon'a göre. Çünkü Demelidirler ki bütün erkekler benim babam, bütün kadınlar benim annem. Yani devletin çocuğu olmalıdırlar. Ne bileyim işte eğitim 5 yaşından 35 yaşına kadar sürer. Hatta belki yaşam boyu devam eder. Oo. Mülkiyet yoktur. Yani bireylerin özel olarak mülk mülkiyetin... Bu bir tür yoktur. sosyalist ütopyalarında bir tabii, tabii, öncülüğü evet, gibi. Yani para yoktur mesela. Parayı ve ticareti devlet bütün yurttaşlar adına kendisi yapar. Yani bu tür özellikleriyle uygulanabilmesi çok zor bir sistem gibi görünmüş ve hep ütopya olmakla. Ütopyaların ilki, evet. evet. Bu yüzden de Platon ömrünün sonlarına doğru galiba 80'li yaşlarında öyle tahmin ediliyor. Yasalar diye ikinci bir kitap daha yazarak bu sistemi biraz gevşetmiştir. Yani mesela orada mülkiyete biraz kapı açılmıştır. Evlilik sistemi kabul edilmiştir, benimsenmiştir. E ne bileyim işte site düzeni biraz daha rasyonel, daha uygulanabilir esaslara dayandırılmıştır. Dolayısıyla Platon da idealist bir düşünür olarak o eserde gerçekçiliğe bir taviz vermiştir. E, hmm. Bu yüzden de evet yani katılığını kendi katılığını kendisi görüp e, bir ölçüde kendisi gidermiştir demek mümkün Platon. Hani aslında ömrü boyunca kendini sürekli yenilemiş bir düşünür olarak da buradaki evet, karşımıza evet. çıkıyor Platon. Ama tabii sistematikliği görüyorsunuz değil mi? Evet. Bakın şimdi idealar öğretisinden başladık. Oradan bilgi bahçesine geçtik. Ne kadar ilgiliydi ideallarla. Evet. Şimdi toplum bahçesine geçiyoruz. O da yine ideallar düzeniyle son derece ilgili. Adeta onun yeryüzündeki bir e, uygulaması, oluyor. bir uygulaması oluyor. Ve zaten e, Platon'un bir başka şeyinden de bahsetmekte fayda görüyorum. E, ahlakı, ahlaklı eylemde bulunmayı, yani bilgeliği Adı üstünde işte tam anlamıyla bilgi sahibi olmaya, o sağlam temelliğe, episteme sahibi olmaya bağlıyor. Evet, yani bunun evet. sahibi olmayan adam evet. sadece ve sadece tesadüfen ahlaken iyi kabul edilen eylemlerde bulunabilir. Yoksa evet. bunu da en iyi galiba Er mitosunda mı anlatıyordum? Evet devletin sonunda Er mitosu diye bir mitosta da bahseder bütün bu süreçten ama burada tabi diyalektikten bahsetmek lazım. Yani Platoncu devlet düzeni bir eğitim sistemidir. Evet. Diyebiliriz ki halk eğitimi dediğimiz şeyin kaşifidir yani halk eğitimi bütün öyle halkın öyle bütün öyle. toplumun devlet tarafından sistematik biçimde yetiştirilmesi anlayışının mimarı diyebiliriz. Nedir bu? Diyalektik dediğimiz bir süreç. Diyalektik bir yürüyüş diyor buna. E, i̇nsanları tek tek güzel olanların, tek tek iyi olanların, tek tek doğru olanların bilgisinden adım adım doğruluğun, güzelliğin, iyiliğin bilgisine İdealları. vardıran bir süreç. Evet. O da en yüksek iyi iddiasıdır ve kendi şahsında iyi iddiası varlığında Doğruluğu, adaleti, güzelliği ve iyiliği taşır. Bunlar aslında Platon'da aynı idea. Yani güzellik ideası, iyilik ideası ve adalet ideası aynı ideadır. Ve bütün, insanların, evet, abi, bütün evet. eğitim sisteminin amacı, toplum sisteminin amacı insanların bu ideanın bilgisine ulaşmalarıdır. Ve devlet buna aracı olmakla mükellef. Mükellef. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda yine Sayın Serdar Uslu ile Aristoteles üzerine bir söyleşi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir önceki programımızda Platon üzerine konuşmuştuk ve yine Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Sayın Serdar Uslu ile bu kez Aristoteles üzerine konuşacağız. Şimdi Sayın Uslu, Platon ve Aristoteles genellikle felsefe tarihinde hep iki ayrı düşünce çizgisini temsil ediyor gibi görünmüşlerdir. Evet. Bu ayrılığın temel sebepleri sizce ne olabilir? Evet şimdi Platon'dan hatırlayalım idealar dedik ve görünür şeyler dedik. Ve ideaların görünür şeylerden ayrı olduklarından bahsettik. Şimdi bu tabii önemli bir problemdir. Yani Platon'dan sonra çok uğraşılmış olan bir problem. Varlık felsefesine miras kalmış olan bir problem. İdealar hatırlayacaksınız tamamen soyut yapılardır. Ve bu soyut yapılar ezeli ve ebedidir. Herhangi bir zamana ve mekana tabi değildir. Ama görünür şeyler maddi şeylerdir zamana ve mekana tabidir, ölümlüdür, bir başlangıcı sonu vardır. Yani yapısal anlamda birbirlerinden tamamen farklı iki şeyin bizbirleriyle olan ilişkilerinden söz ediyoruz. Bu ilişki nasıl kurulacak? Yani ruh ile beden arasındaki ilişki nasıl kurulacak? Bu bir hayaletin yani hiçbir bedensel nitelik taşımayan, maddi nitelik taşımayan bir hayaletin maddeler dünyası içerisinde gezmesine benzer. Kendisinde hiçbir maddilik olmadığı için hiçbir maddi şeyle bir teması Hı. olamayacaktır. Şimdi idealarla görünür şeyler arasındaki ilişki meselesini buna benzetebiliriz. Hmm. Yani bir ayrılık ortaya konursa, idealar ve görünür şeyler birbirinden ayrıdır denirse böyle bir problem bizi bekliyor. Ama Aristoteles bunu gördüğü için ve başka bir takım sebeplerden de dolayı ideaların görünür şeylerden ayrı olamayacaklarını ifade etmiştir. Bir kere varlık felsefesi bakımından en temel ayrılık noktalarından bir tanesi bu. Yani idealar Görünür şeylerden, bu gördüğümüz dış dünyadan, nesneler evet. dünyasından, maddeler dünyasından ayrı bir yerde değildir. Bu dünyanın içindedir. Bu dünyanın bir parçasıdır. Bana göre bu iki büyük düşünür arasındaki en temel ayrılık noktası bu. Diğer ayrılıklar genellikle hep bundan türemiştir diyebiliriz. Yani ee, nasıl söyleyeyim Aristoteles, Platon'un o ayrı dünyada gibi görünen ideallerini alıyor ve tek tek şeylerin içine adeta monte ediyor, yerleştiriyor. Diyor ki böyle bir ayrılık yok. İdeal dediğimiz ya da belki onun değişili form dediğimiz, biçim evet, dediğimiz evet. şey evet, doğrudan doğruya madde de var ama örtük olarak var. Hani potansiyel olarak. Evet. Şimdi evet. bakın Parmenides'e tekrar geri dönelim. Bunların hepsi Parmenides'in çocuklarıdır. Evet. Hatta Platon sofist diyaloğunda kendisi Parmenides'i aşmaya çalışırken der ki baba katili olduk. Yani bir anlamda babamızı katlettiktir. Parmenides. O yüzden şimdi tekrar dönelim. Ne diyordu Parmenides? Diyordu ki bu varlığı diyordu eğer bir oluş gerçekleşmişse yani bu varlık bu gördüğümüz şeyler sonradan olmuşsa ya varlıktan ya yokluktan oldu. Hatırlayalım tekrar. Evet. Her programda hatırlatıyoruz bunu. Evet. Şimdi yokluktan yokluk çıkıyordu. Varlık çıkmıyordu. Varlıktan da çıkamıyordu. Çünkü varlık zaten varlıktır. Nereden varlık çıkacak? Zaten aynı şey. Demek ki oluş yok. Bakın Platon ve Aristoteles'in daha doğrusu en çok da Aristoteles'in en büyük keşfi Yunan düşüncesine varlıkla yokluk arası bir durum kazandırmış olmasıdır. Nedir o? potansiyellik, imkanlılık yani evet oluş vardır, olmuştur bu şeyler sonradan meydana gelmiştir ama ne yokluktan ne de varlıktan yokluk da varlık arası bir şeyden. Diyor ki bakın o siz yerinde bir şekilde söylediğiniz idea sözcü yerine genellikle öz sözcüğünü kullanır yani öz sözcüğünü kullanır ya da form sözcüğünü kullanır Aristoteles. Diyor ki Aristoteles form dediğimiz şey, öz dediğimiz şey yani idea maddede İmkan halinde bulunur. Bakın ne yokluktur ne varlıktır. İkisi arası bir şey. İmkandır. Yani var olmamış. Varlık kazanmamış ama varlık kazanma imkanına sahip olan şey. Her Şimdi, an var evet, olabilir. Maddedeki olabilir. bu potansiyel özgürlük kendisini madde üzerinde ve maddeyle birlikte evet, gerçekleştiriyor. Yani potansiyellikten Aktüaliteye çıkıyor. Türkçe ifade edecek olursak gizillikten edimselliğe çıkıyor, edimselleşiyor. Arapça ifade edecek olursak kuvveden, kuvveden fiile fiil. çıkıyor. çıkıyor evet. Yunancasını ifade edecek olursak dinamisten enerjiye durumuna dönüşüyor. Peki çıkıyor. bu edimsellikten baz Kendiliğinden mi oluyor yoksa böyle bir tür hareket ettirici... Kendisi hareket evet, etmeyen şimdi, bir hareket ettireceğim muhtaç önce bu, bu. ilişkiyi iyice vermek lazım. Bakın evet. şimdi maddeyle idea yani form birbirinden ayrıyken şimdi Aristoteles'te birbirlerine ihtiyaç duyan şeyler olarak konumlandırıldı. Evet. Bir arada bulunan şeyler. Neden birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar? Çünkü eğer form kendisini açığa çıkartmazsa potansiyellikten aktualiteye geçmezse madde hiçbir zaman varlık olmaz. Her zaman bir tür yokluk durumu içinde bulunur. Bir imkan evet. olarak bulunur. Demek ki bir kere form kendisini potansiyellikten aktualiteye çıkartacak. Bu bir. İkincisi, formun da edimselleşebilmesi için maddeye ihtiyacı var. Çünkü maddeden başka bir yerde edimselleşemiyor. Evet. Maddede edimselleşiyor. Şimdi gördüğümüz tek tek şeylerin varlık derecelerini belirleyen de bu edimselleşme derecesidir. Yani form maddede ne kadar mükemmel şekilde edimselleşirse, ne kadar yetkince edimselleşirse... O kadar üst düzey bir varlık formu kazanır. Şimdi bütün bu varlıkların en üstünde yer alan bir varlık var. O varlıkta artık maddilikten hiçbir şey yok. Salt form. İşte o salt form dediğimiz şey kendisi hareket etmeyip hareket eden diğer her şeyin hareketinin ilk nedeni olan ilk hareket ettiricidir. Proton kineğindir. Sorduğunuz sorunun yanında budur. Yani kendiliğinden olmuyor. İlk hareket ettiricinin başlangıçta vermiş olduğu o hareketle beraber başlıyor bu edimselleşme. Yani süreci. o zaman bu edimselleşme sürecinin aslında şimdi ben madde dediniz, form dediniz, bir de kendisi salt form olan madde namına hiçbir özelliği olmayıp evet, bütün o hareket eden maddelere evet, evet. ya da aktüellik kazanmış maddelere o aktüelliğini ve işte deminim evet. gücünü vesairesini evet. veren bir hareket ettir Yani bir sürü evet. nedenden söz ettiniz bir anda. Evet, evet. Şimdi hatırlayın bütün doğa filozofları varlık düzenine bir neden belirlemeye çalışıyorlardı. su diyordu, Anaximandros Apeiron diyordu, Anaximenes Hava diyordu. Şimdi Aristoteles ilk kez tek bir neden değil. Birden çok nedenleri sürüyor. Bakın bir kere bir maddilik var evrende. İlk madde dediğimiz şey tamamen kaotik. Hiçbir formuluk taşımıyor, hiçbir özellik taşımıyor. Bu birinci neden. Evrenin maddi nedeni. Yani kause materialis veya kavza matesis. İkinci neden form. Yani maddede kendisini gerçekleştiren form. Buna da kavza formalis yani formel neden diyor. Sonra formu maddede edimselleşen hale getiren, hareket ettirici olarak yani etken neden olarak tanrı, ilk hareket kauza Kavza efikiyens. Yani Kavza efikiyens. Ve son evet. olarak da bu tanrısallığın evrene hareket verirken güttüğü amaç. Erek. Yani evrenin iyi olması dediğim bir şey. Evet. Amaç, erek. Ona da ereksel neden yani Kavza final e, diyoruz. Dolayısıyla Aristoteles bakın evren düzenine dört neden ileri sürüyor. Buna da felsefe tarihinde klasik olarak dört neden öğretisi denir. Böyle de kalmıştır. Yani klasik bir öğreti olmuştur. Evet. Üzerine baya e, akıl yürütmelerde bulunulmuştur. Ama klasikliğini de günümüze kadar getirmiştir, sürdürülmüştür bu öğreti. Evet. E, Aristoteles denince akla gelen e, ilk şeylerden bir tanesi de e, özellikle de varlık söz konusu olunca, Töz-İlinek ilişkisi. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Evet şimdi Aristoteles'in en temel kavramlarından bir tanesi tözdür. Yani Platon eğer ideanın, idea kavramının altına imza atıyorsa Aristoteles de töz kavramının altına Yunancası imza atıyor. Yunancası nedir yani. bu? E, su, Latincesi substantia. Yunancası da öz anlamında kullandığı sözcükle aynı. Yani Töz e, anlamına gelen sözcük de, öz anlamına gelen sözcük de Usia. aynıdır. O da Ousia'dır, Ousia sözcüğüdür. Zaten öz ve töz kavramları arasındaki karışıklık da biraz buradan kaynaklanıyor. Evet. Yani ikisinin de aynı Yunanca sözcükle ifade edilmiş olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bir kere bakın dedik ki salt madde, form kendisinde edimselleşmediği sürece hiçbir özellik kazanamaz. Hiçbir özellik kazanamayınca da, biz onun hakkında ne düşünebiliriz ne de konuşabiliriz. Doğru mu? Çünkü biz hep bir özellik üzerine konuşuruz. Yani şeylerin sahip olduğu şeylerden söz ederiz. Zamansallıktan, mekansallıktan, bir konumsallıktan söz ederiz. Şekilden, biçimden söz ederiz. Ama hiçbir özellik taşımayan bir şeyi neyinden söz edebilirsiniz? Hiçbir şeyinden. Dolayısıyla form maddede edimselleşmeye başlar başlamaz. Bir takım özellikleri madde kazanmaya başlıyor. Bu özellikler aynı zamanda... Bu özellikler aynı zamanda birer kategoridir. Yani bizim o madde hakkında, o şey hakkında konuşurken kullandığımız yüklemlerdir. Yüklediğimiz şeyler Ona evet. yüklediğimiz özelliklerdir, niteliklerdir. Yani demek ki bu edimselleşme konuşmamızın yüklemlerini, düşünmemizin kavramlarını sağlayan bir süreç aynı zamanda. İşte bu süreç esnasında ilk ortaya çıkan yapılar tözlerdir. Kendilikler dediğimiz şeylerdir. Şimdi töz ve ilmek ilişkisini nasıl anlayabiliriz? Örneğin bir kalem düşünelim, bir bardak düşünelim. Bu bardağın birçok özellikleri vardır değil mi? Mesela bardağın rengi vardır, bardağın şekli vardır, ağırlığı vardır, uzunluğu vardır. Kendisinden yapıldığı madde vardır. Kendisinden yapıldığı madde vardır. Şimdi ben bardaktan konuşurken bardak hakkında neler söyleyebilirim? Renginden bahsedebilirim, bardağın sayısından bahsedebilirim, bardağın ağırlığından bahsedebilirim. Peki bardağı bardak yapan şey nedir? Yani gerçek bardaklık dediğimiz şey nedir? Eğer rengiyse, rengini değiştirdiğimizde bardak olmayı sürdürüyor. Ağırlığıysa daha hafif olan nesneler için de bardak diyebiliyoruz. Evet. Eğer yapıldığı maddeyse bir bardak farklı maddelerden de yapılabilir. Camdan yapılır, metalden yapılır, ahşaptan. Plastikten yapılır. yapılıyor günümüzde. Yani demek da. ki bakın yapıldığı malzeme olsun, şekli olsun, görüntüsü bunlar bardaklığı veren şeyler değil. Bütün bu özelliklerin temelinde bardağı bardak yapan değişmez bir özellik bulunur. Bu özellik diğer bütün özellikleri taşır. İşte bu özelliğe biz töz, bu özellik tarafından taşınan ikinci niteliklere ise iğnek diyor. Yani ona iliştirilmiş olan şeyler. Aksident. Yani evet. başka türlü de olabilecek şeyler. Evet başka mi? türlü de olsa bardak bardak olmayı sürdürür. Yeşildi de olabilir. de olabilirdi. Ama töz dediğimiz evet. şey değiştiği anda bardak bardak olmaktan çıkar. Çıkıyor. Töz ilimle ilişkisini bu şekilde vermek mümkün. Tabi bunun ayrıntılarına arkadaşlarımız kitabımızın 8. ve 9. ünitelerinde bakabilirler. Bu önemli bir ontolojik konudur. Bu konu üzerine birçok tartışmalar vardır. Biz genel hatlarıyla konumuzun müsaade, yani zamanımızın müsaade ettiği ölçüde çerçevesini çiziyoruz sadece bu konuyu. E, varlık öğretisinden bayağı bir bahsettik. Peki e, Aristoteles aynı zamanda e, çağımıza kadar e, etkileri belki uzanan, belki 20. yüzyılın başında sembolik mantık dediğimiz şeyin kurulmasıyla etkileri azalan e, çok etkili bir mantık. Sisteminin de kurucusu olarak biliniyor. Aristoteles mantığı hakkında neler? Evet, Aristoteles mantığı evet mantığın kurucusu olarak bilinir ve Organon isimli eseri ki alet araç anlamına gelir, akıl yürütme ilkeleri üzerine yazılmış derli toplu belki ilk eserdir tarihte. Bu yüzden de mantığın kurucusudur. Yani tabii ki ondan önceki düşünürler de mantık kurallarını kullanıyorlardı. Ama mantık kurallarını doğrulukla ve tek tek teşhis ederek akıl yürütmenin kendisi üzerine düşünmüş olan, bir eser yazmış olan ilk düşünür olduğunu söyleyebiliriz. Aristoteles'in bu bakımda mantığın kurucusudur. Ve e, mantık disiplinini her zaman için felsefenin tek gerçek, meşru yöntemi olarak görmüştür. Plato'nun diyalektik yönteminin aksine mantığın bir tutarlılık sergilediğini görmüştür. Yani sofistlerin retoriği, Plato'nun diyalektiği yöntem bakımından, ne ise Aristoteles'in mantığının da Aristoteles'in genel felsefesi bakımından hirinin olduğunu söylemek mümkün. Aslında bilimlerin de yani kendi çağında çok yönlü bir bilim adamı gibi de hareket ettiğini görüyoruz Aristoteles'in. Evet. Yani meteoroloji evet. üzerine yazmış, gökyüzü Bilimleri üzerine Bilimleri ilk kez gökyüzü. sınıflandırmıştır değil mi? Evet. Bu işte ilimler tasnifi diye İslam düşüncesine geçer. Tasnif el Latin evet. da bilimler üzerine birçok sınıflandırmalar yapılmıştır. İşte o sınıflandırmaları ilk yapan kişidir. Mantığı felsefenin bir parçası olarak görmez, yani bir felsefe olarak görmez ama felsefe yapmanın bir aracı olarak görür. Bu sınıflandırmaya da arkadaşlarımız kitapta baksınlar, bunun üzerine yazılanlar da son derece önemlidir Aristoteles bakımından. Peki Aristoteles'in ahlak, erdem, siyaset üzerine söyledikleri bütün bu varlık ve bilgi üzerine söyledikleri ekseninde nereye oturabiliyor biz bunu nasıl Şimdi bir kere Platon için sistematik düşünürdü demiştik. Aristoteles için de aynı şeyi söylememiz lazım. Aristotelesinde ahlak görüşünü, toplum görüşünü, varlık ve bilgi görüşünden ayırmak mümkün değildir. Şimdi tabi Erdem üzerine söylediklerinin e, Platon'un Erdem anlayışından biraz daha gerçekçi bir düzlemde olduğunu e, ifade edersek zannediyorum yanılmış olmayız. Hı hı. Bir kere Aristoteles'e göre erdemli olmak demek sadece... Seçim özgürlüğüne sahip insanlar için geçerlidir. Yani bir insan eğer eylemlerini kendisi seçemiyorsa Aristoteles açısından onun erdemli olup olmadığından söz edemeyiz. Özgür bir insan olacaksınız bu bir. Eylemlerinizi seçeceksiniz. İkincisi ahlaklı bir eylemde bulunmayı bir alışkanlık edineceksiniz kendinize. Erdemli olmak demek erdemli davranmayı alışkanlık haline getirmek demektir biraz da. Şimdi bakın biz genellikle hep idealist bir çerçeveden düşünerek erdem için böyle bir idealist temel ararız. Halbuki Aristoteles çok gerçekçi biçimde insan nasıl erdemli olur? Erdemli eyleye eyleye erdemli olur. Kendisini erdem erdemli eylemeye alıştırır diyor. Şimdi iki tür erdemden bahseder. Dianoetik ve etik erdemler. Bunlardan dianoetik erdemler zaten hani bilimlerle alakalı, bilnsel, entelektüel, ilgili, yani entelektüel uğraşlarla alakalıdır. Biz daha çok etik erdemlere odaklanalım. Orada da her zaman orta yolu seçmektir erdem hareket. Mesela cesaret dediğimiz şey nedir? Korkaklıkla aşırı atılganlık arası bir şeydir. Cömertlik dediğimiz şey nedir? Cimrilikle savurganlık arası bir şeydir. Yani insan her zaman için Ortalıyor. bütün eylemlerde uçlar arasındaki orta noktayı bulacak. Orta yolda eylemeyi alışkanlık haline getirecek. Evet. Ali Soteles'in erdem anlayışı genelde bu, bu şekilde. Ve biraz daha kötülüğe kapı açan yani insanın kötü eyleyebileceğini de teslim eden bir Anlayış sanki. Yani Platon'daki bu aşırı iyimserlik Aristoteles'te yok diyebilir miyiz? Şimdi Platon'daki aşırı iyimserlik nereden geliyordu? Dikkat ederseniz varlıkla iyi özdeşti. Dolayısıyla varlık kazanmış her şey aynı zamanda iyidir. Evet. Yeryüzünde hiçbir varlık yoktur ki mutlak anlamda kötü olsun. Yani iyilikten az da olsa pay almamış hiçbir hı hı. varlık gösteremezsiniz. Dolayısıyla Platon bir kere insanın iyi tabiatına duymuş olduğu iyimser inançtan dolayı da bir kere Aristoteles'ten bir ölçüde ayrılıyor. Aristoteles bu kadar idealist bir iyilik çerçevesi çizmez. Tabii ki bu dediğiniz doğru, yani daha gerçekçi bir temeldir Aristoteles. Zaten o yüzden de çağlar boyunca Platon hep idealist bir düşünür olarak kabul edilirken, Aristoteles hep empiristlerin, yani deneycilerin bu dünyaya yönelik çalışmaları daha ağırlık kazanmış olan düşünürlerin e, yolunu çizdiği bir filozof olarak hı hı. ön plana çıkmış. Peki Platon ve Aristoteles devletleri yönetim usullerine göre çeşitli sınıflara ayırmış deniyor. E, bu devletlerin yönetim usullerine göre Platon ve Aristoteles'in tavırlarını son olarak e, biraz... Evet süremiz kısıtlı olduğu için ona pek değinemedik. O da sona kaldı. Son kez onu da onunla da biraz bahsedelim. E, başlıca üç siyasi rejim türü belirlerler. Gerek Platon'da gerek Aristoteles'te aslında birden çok siyasi rejim türü vardır ama başlıca üç tanedir. Bunları da yönetimde bulunanların sayısına göre belirlerler. Yönetim eğer tek kişinin elinde bulunuyorsa bu tiranlık veya krallıktır. Yönetim belli sayıda kişinin elinde bulunuyorsa buna aristokrasi veya oligarşi denir. Yönetim çoğunun elinde bulunuyorsa buna da demokrasi denir. Tabii biz bugün demokratik değerleri yüceltsek de Aristoteles ve Platon demokrasiye pek de iyi bir rejim gözüyle bakmıyorlardı. Hatta Onlar daha çok vardı, kendilerini evet. aristokrasiye yakın gören isimlerdir. Demokrasiyi birçok kişinin ...baş olması, dolayısıyla yönetimin çok güçleşecek olması nedeniyle pek kabul etmemişlerdir, tasvip etmemişlerdir. Tabii bunu da kendi çağlarının özel iklimi içinde değerlendirmek lazım. Bugünkü siyasi değerlerle yaklaşacak olursak belki bu bir olumsuzluk gibi görünebilir evet. kimilerine ama... O dönemin koşullarında değerlendirildiğinde bu da gayet tabi bir. Yani Platon'a ettiğimiz haksızlığı Aristoteles'e de etmeyelim diyoruz. Evet Platon'un demokrasiye yönelik düşmanlığında özel bir şey de, bir sebep var. Yani hocası Sokrates de biraz demokrasi taraftarları tarafından biliyorsunuz idam edildi. Evet. Ama Aristoteles olsun Platon olsun yönetimin belli sayıda akıllı bilge kişi tarafından idare edilmesini, yönetilmesi, yürütülmesini daha yakın bulurlar kendilerine. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Programımız burada son buluyor arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.